anfusina wamin sayati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala 8 aralik 2010 çarşamba el qawaidul fi sifati Allah wa asma'ihi El kavaydül musla şerhi derslerimizin yedinci dersi. Evet arkadaşlar programımız, önümüzdeki programımız şu. Normalde bu hafta imtihan olacaktı. Değil mi? Evet. Nasıl imtihan olacaktı? Yazılımı sözlü mü? Sözlü imtihan olacaktı. Şimdi iki değişiklik yaptık. Bir, imtihanı bu hafta yapmıyoruz. Önümüzdeki hafta. Sebebi şu. Biz geçen dersin en başında ne dedik dedik ki bu kitap isimlerde yedi kayda veriyor sıfatlarda yedi kayda veriyor ve isim ve sıfatlarla alakalı naslarda da dört kayda veriyor ben düşündüm dedim ki nasıl olsa bu ders yani şu, şu an yapacağımız ders birazdan yapacağımız ders isimlerden en son kayde o da yedinci kayde işleneceği için dedim ki topluca isimlerdeki kaydelerin hepsinden imtihan yapayım aldın? niyetim bu yani 7-7-14 kaydeden miyim? Tamam. Yok. Sadece 7 kaydeden. Yani İsimlerden. Ha, Sonra sıfatlardan tamam. kaydı Sonra isim sıfatlarla alakalı naslardan kaydı Sonra şüphelerden kaydı Tamam. Birinci sebebi bu. Ee, ikinci sebebi de Allahu Alem yani hakikaten biraz zor yani. Kolay değil. Çok, değil mi? Evet, yani içinde çok şeyler geçiyor. Malumatlar geçiyor. O yüzden dedim size tolerans. Üstüne tolerans tanıyorum. Ki bu üçüncü ertelememizdi allah Alem değil evet, mi? İki yer. Üçüncü, üçüncü ertelememiz <gülüyor> bu bizim üçüncü ertelememiz üçüncü. ama şöyle bir size ee, dezavantaj demeyin buna şöyle bir zorluk doğuyor bunun ötesinden onu da artık hak ediyorsunuz biraz o da şu kardeşler yazılı imtihan yapacağım önümüzdeki derste ve bu imtihan ee, size iki saat vakit tanıyacağım ben de burada iki saat kalacağım mecbur önümüzdeki hafta ders olmayacak ve bu imtihanı e, yazılı olarak yapacağım ve yazılı olarak kağıtları alıp onun üzerinden sizi sözlü yapacağım. Cevapların üzerinden neden böyle cevap verdin, bundan ne kastettin gibi. Değişik bir usul olacak. Bunun önce bazı kardeşlerde biz fıkıh dersi yapıyorduk. Hala o yapılıyor. Bir müddet ara verildi sadece. O dersteki imtihanı izleyen bizim usulümüzü anlar. Nasıl bir imtihan yapıyoruz. Aynı usulde yapmayı düşünüyorum. Tamam. O zaman önümüzdeki hafta ders yok. Ne var? Altıncı. Altıncı. E, yedi kaydeden Sınav. sözlü, şey e, yazılı ve sözlü. Ne var? Sınav var inşallah. Tamam. Hocam bir de altıncı kaydı hangisiydi? ben? Altıncı kaydı geçen haftaki ders. Sınırlı değil. Sınırlı değil. Belirli bir sayıda bir sınırı yoktur. Bizim bileceğimiz. Evet. Anladık olayı. Peki ee, mesela Muhammed abi kasette kaç derse geldin dinlerken? Ben 5 dersi de dinledim ama 1. dersi dinleyemeyiz. Bir ses çok olduğu için. Ya bir anlaşmazlık var kardeşler. Ben dikkat etmedim de bir ders daha varmış. 5. dersten başka A ve B şeklinde olan. Evet. Ben onu Bak sen ya. onu yok dedin ya. 2'de mi varmış? 2'de ve 3'de var. Evet. 2-3-5. 2-3-5. Göremiyor musun? 2'de mi abi? 2'de 5 AB, 5 var, var. 3'te? 3'te AB var. 3'te abi var, 5'te yani. var. O zaman 4'te sitem, yok, e, Farklı yok. bir yerlere atılmış. Çünkü sırayi yo, satınca yok. 1 2 3 dikkat edeceksin. Abi, abi Evet abi. Sen indirememişsin. Şey Eksik indirmişsin. Bakın ben kendi yaşadığım tecrübeden size söyleyeyim. Şeytan her zaman şöyle besvese verir. Şimdi siz ilk duydunuz ya benden bir hafta daha ertte. Hemen şeytan o da bir hafta daha var. Hallederiz diye bir güven veriyor önce şeytan. Evet. Sonra her geçen gün her geçen gün sonra vakit yaklaşıyor. Heyecan basıyor falan filan olmuyor yani. O yüzden Nasıl? ilk etapta başlamak lazım. Yani dememek lazım. Nasıl önümüzdeki bir hafta yarın başlayayım. Bugün fırsat buluyorsan bugün başla. Derslerin hepsini ben indirdim. Bizim Ahmet'in Dükkândaki bilgisayarda hepsi mevcut. Oradan alabilirsiniz. Tamam, tamam. Bazılarında indirmek de sorun olabiliyor. Yani uzun sürüyor falan filan. Bir de benim çok bekliyorum. Doluyor falan. Zaman çok ayırıyor. Geç oluyor. Şimdi indirim şu an var. Oradan daha kolay olur. Onu alayım. Seyrettim almadım daha. O flash belleği alayım ben onu Evet başlayalım o zaman. Bismillah. ال قاعده 7. kaide 7. kaidemiz şu kardeşler. El ilhadu fi esma illahi taala huvel meylu biha amma Allah Taala'nın isimleri hakkında ilhad bu konudaki zorunlu ilkelerden sapmaktır. Allah Taala'nın isimleri hakkında ilhad bu konudaki zorunlu ilkelerden sapmaktır ki bunun da çeşitleri vardır. Rahu <gülüyor> diyor ve bunun da çeşitleri vardır. Ya, ya, ya, ne dedin Bu konudaki zorunlu bu konudaki zorunlu ilkelerden sapmaktır ki bunun da neyi vardır? Çeşitleri vardır. Tamam? Şimdi arkadaşlar, yani, ne kaydı kim okuyacak? Evet. Okuyayım son yazdığı. Allah'ın isimleri hakkındaki bu konuda zorunlu ilkelerden sapmaktır ki bunun da çeşitleri evet. var. Evet. İlhat dedik değil mi? Hı. O zaman bizim burada vurgu yapacağımız şey olay ne arkadaşlar? İlhat. <gülüyor> Bakın arkadaşlar ilhat laht kelimesinden almıştır. İlhad ilhad ilhat. El sapmaktır ki. İlhat ilhat kelimesi ilhat Laht kelimesinden lahade, laht kelimesinden ne yapılmıştır? Alınmıştır. O da nedir arkadaşlar? Laht mail etmek demektir. Laht ne demek? Mail etmek demek. Kabirdeki, hiç e, mesela suda giden kardeşler var. Orada cenaze gömerken şahit olanlar var mı? Nasıl yaparlar? Kabiri şöyle dümdüz kazarlar Türkiye'deki gibi. Sonra kıble tarafına doğru içeri. Doğru o kaymaya ne diyorlar biliyor musun? Lah derler Araplar. Neden? Düz bulunduğu bölgeden kazından kaydığı için. Ona Araplar laht demişlerdir. Buradan yakalayın manayı. O yüzden diyoruz ki kabirdeki kıble tarafına doğru kazılan yere de laht demiştir Araplar. Laht, tamam de oradan geliyor. laht oradan geliyor. Bir insan dese ki neden kabirdeki kıble tarafına doğru kazılan o yere laht demişler, e, demişler de ne dememişler? Bizim meşhur sözümüz. Kuru fasulye, Kuru fasulye dememişler. Evet. Neden? Çünkü laht kelimesi meyletmek etmek demektir. O kazdığın yerde normal dümdüz evet. giden evet. yerden meyil ediyor. Devam tamam. Laht dal dal harfi tamam? Evet. La. Peki bu şer, bu lokat manası şer'i mana olarak şöyle diyebiliriz. Müellifin de belirttiği gibi kaydede belirleniyor. Zorunlu olarak olması gerekenden meylediktir. Zorunlu olarak olması gerekenden meylediktir diyebiliriz buna ilhat. Yani ben Allah hakkında zorunlu olan bir şey vardır. Sen ondan ne yaparsan meyledersen ona ne denir arkadaşlar? ilhat denir. <gülüyor> sapma denir tamam Zorunlu olarak. Biz buna Türkçede sapma falan diyebiliyoruz yani. Müellifin de belirttiği gibi zorunlu olarak olması gereken şeyden etmektir, Sapmaktır. Şer imanası. Mesela ne deriz? Müşebbihi olsun, muaddile olsun, mufavvide olsun. Sahih itikattan, Allah hakkında itikad edilmesi gereken herhangi bir şeyden inhiraf eden bir kimseye ne denir? Mulhit denir. Mulhit biz mülhide allah Alem Türkçe'de kullanıyor muyuz? Kullanıyor. Kullanıyoruz, Kullanıyoruz değil inkarcı mi? İnkarcı olarak. Tabii mülhide inkarcı olarak. Sapan demektir aslında evet. o. Çünkü i̇nkar eden sapmıştır zaten. Hak'tan, hakkı inkar eden sapmıştır. Tamam? Evet. Şimdi Şeyh Rahimeullah devam ediyor. Diyor ki, Ve hu enva. İşte bu ilhadın çeşitleri vardır. Bakın Şeyh, beş tane ilhad sayacak, sapma sayacak. Allah'ın isimlerinde nasıl sapılır? Beş çeşit vermiş, şey dört çeşit vermiş bize. Birincisi, el en anyunkira şeyen, minha, ou min ma Bu isimlerden bir kısmını ya da o isimlerin ifade ettiği sıfat ve hükümlerden bazılarını inkar etmek. Bir daha okuyorum. Bu isimlerden bir kısmını ya da o isimlerin ifade ettiği sıfat veya hükümlerden bazılarını inkar etmek. Buna ne denir arkadaşlar? ilhat sapma denir. Bu birinci kısım sapma. Bir yani bu isimlerden bir kısmını inkar ediyor. Mesela kim? Şarim. Yani o sıfatları da mesela cehmiye inkar ediyor isimleri. Mutezim. Değil mi? İsimleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bu işte Mutezile şey cehmiye bu kısma girmiş oluyor arkadaşlar. Tamam? Veya bu bu sıfatların bu isimlerin neyi var? Ahkamları var. Mesela Allah semi ismi vardır, duyandır. Değil mi? Ama bugün gelin görün ki Mu'tezile ne yapıyor? Allah'ın ismi vardır diyor ama ne yapıyor? İsmin içindeki ahkamları ne yapıyor? Boşaltıyor. O da bu ismin içine girmiş oluyor. O yüzden Şeyh Hüseyin öyle bir cümle kullanmış ki burada değil mi? Müşebbihe şeyi ee, cehmiyeyi sokuyor, mu'tezileyi sokuyor bunun içine. Çünkü mu'tezile nedir? İsimleri kabul eder ama isimlerin sıfata delalet etmesini inkar eder. Tamam. Cehmiye nedir? Hem isimleri inkar eder aşırı cehmiye hem de sıfatları inkar eder. O yüzden bu isimlerden bir kısmını ya da o isimlerin ifade ettiği sıfat ve hükümlerden bazılarını ne yapmak? İnkar etmek. Diyor ki kema fe'ale ehlü ta'til minel cehmiyeti ve gayrihine cehmiye yani e, e, cehmiyeden olan ehlü ta'til tahti, ta'til ehli ve diğerlerinin yaptığı gibi. Muaddile diyoruz ya biz ta'til ettiğinin ehlinin yaptığı gibi. Diyor ki: "وإنما كان ذلك إلحادًا." Bu ilhattır, bu bir ilhattır. Bunun sebebi de şudur: "li-vucubil iman biha ve bi-ma dellet alayhi min al-ahkam ve's-sifatil la'ikati billah." "Finkaru şey'in min zalika meylun fiha." Çünkü diyor, hem o isimlere, hem de o isimlerin ifade ettiği Allah'ın şanına layık olan sıfat ve hükümlere iman etmek zorunlu bir ilkedir. Zorunlu bir ilkedir. Bu birinci kısımmış o zaman arkadaşlar. Tamam mı? Bunu anladık. Bu birinci kısım. İkinci kısım: <gülüyor> "Es-sani en yecaleha dalleten ala sifatin tushabihu sifatal mahlukin." Nedir arkadaşlar? Sen bu isimleri ne yapıyorsun? mahlukatların sıfatına benzeyen bir sıfata delalet ettiğini söylüyorsun. Bu isimleri ne yapıyorsun arkadaşlar? Mahlukatın sıfatlarına benzeyen bir sıfata delalet ettiğini iddia ediyorsun. Bu da nedir? Teşe bu da ilhattır. İkinci çeşit ilhattır. Buna hangi fırka giriyor? Müşebbiheler. Müşebbi Müşebbi Müşebbi tamam. O zaman bir de nedir arkadaşlar? Mülhittir. İlhad edendir. İlhadı sapandır. Mesela, yet el kelimesi. Maruf bir kelimedir, doğru mu? El kelimesi nedir arkadaşlar? Maruf bir kelimedir yet. Bu yet yani el kelimesi mevsufuna izafe olunduğunda izafe olduğu mevsufun değerini alır. Bu yet kelimesi bir mevsufa izafe olunduğunda izafe olunduğu mevsufun değerini alır. Şimdi benim, elim, benim bir sıfatım mıdır? Evet. Bu sıfatla bakın şu nesne diye bu. Bu sıfatla bu organla vasıflanan kim? Benim. Ben kim oluyorum? Mevsuf. Bu el mevsufa göre ki bana göre değer kazanır. Kapının kolu kapıya göre değer kazanır. Ahmet'in kolu Ahmet'e göre değer kazanır. Dağın başı dağa göre değer kazanır. Değil mi? Karıncanın başı karıncaya göre değer kazanır. Anladık mı arkadaşlar? Mesela devenin eli insanın eli gibi. Bu sebepten kadrul muşterak olayı inkar edilmez arkadaşlar. Kadrul muştarak'ı biz dinleyen arkadaşlar bilir şu zamana kadar. Kadrul muşterak zihindeki ortak değerdir. Bir insan soru. İlim mahluk mudur, dil midir? El kaldırarak kim cevap verecek? Bizim için değil mi hocam? İlim mahluk mudur, dil midir? <gülüyor> soru bu. Hocam burada tavsiye girilmiş. Evet. Niye evet. girilmiş? Tavsiye. tavsiye gideriz. Bir insan dese ki evet. İsabet ettiği yere göre değer, değer kazanır. Vardır. Eğer bir insan mahluk dese buna Allah'ın ilmi girmiyor mu? Gire. Yani ilim lafzının içine. Gire. Mutlak bir lafızdır. Değil mi? O zaman sen mahluktur desen küfür oldu bu laf. Değil mi? E, mahluk değildir desen e, insanın ilmi mahluktur. Allah dışındaki her şey mahluktur. Değil mi? O zaman arkadaşlar kadrun muşterak nedir? Bakın bu Allahu Alem İsim sıfattaki en değerli, en önemli konulardan bir tanesidir. Zihindeki ortak değer. Yani nedir? Bugün bir insan arkadaşlar yet dese, insanoğlunun zihninde ne canlanır? Ortak değer. Kendi eli canlanır ilk etapta. Aa, bunun sebebi nedir? Kendi eliyle iştigal ettiği için. Yoksa karıncaya sorsan karıncanın ne? Kendi eli aklına gelir. Doğru değil mi? O yüzden hiçbir zaman ne Allah'ın kitabında ne de Resulünün sünnetinde, Kelimeler, bize ifade edilen manalar tek bir kelime olarak gelmemiştir. Her zaman cümle içinde kullanılmıştır. O yüzden Kadrun Muştarak'ın zihnindeki ortak değerin aslen bir değeri yoktur. Boş bir şeydir. Yani sen bir Arap veya bir ayet veya bir hadis duyabilir misin? Yet dedi sustu. Kelam dedi sustu. Yani cümle olmayan bir şey görebilir misin naslarda? Evet. Göremezsin. O zaman bir insan derse ki el budur çok büyük bir hatadır. Elin tarifi budur diye anlatan bir insan hata etmiştir. Baş budur diyen insan hata etmiştir. O yüzden baş, dağın başını sorarsın ona. Dağın başını sorarsın bu insana. Niçin dağın başı, yani baş deyince dağın başını göstermiyorsun da kendi başını gösteriyorsun? Mesela. Anladık mı bunu? Ama sen baş kelimesini bir cümlede kullanırsan... O zaman o kullandığım cümlede mutlaka onun değeri ortaya çıkacaktır. O yüzden bakın arkadaşlar, kadrun muştarakın özelliği nedir biliyor musunuz? Bunu not alın. Kadrun muhtarakın özelliği zihinde haps olmasıdır. Zihinde haps olmasıdır. Bakın bu mahluk e, bu malumatlar çok e, hayati malumatlardır arkadaşlar. Dikkat edin. Kadrun muhtarakın en büyük özelliği özelliği zihinde haps olmasıdır. Zihnin dışına çıkan her şey kadrun muştarakın dışına çıkmıştır. Ortak değerin dışına çıkmıştır. Çünkü zihinde çıkan, zihinden çıkan o mana nereye isabet edecektir arkadaşlar? Mutlaka bir yere bir mevsufa izafe olunacaktır. Bir mevsufa isabet edecektir. O zaman isabet ettiği mevsufa göre değer kazanacak. O yüzden bugün 1400 senedir yani veya 1200 senedir bu ehli sünnete saldıranların hepsi tamamıyla saldırmaları boş cümlelerden ibarettir arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani işte sen Allah'ın eli dersen benim elime benzetirsin. İşte Allah'ın gözü dersen benim gözüme benzetirsin. Bunların hepsi batıl. Çünkü yet kelimesi, el kelimesi, hiçbir zaman Kur'an'da göz kelimesi, göz diye bir şey bulamazsın sünnette. Göz deyip susmuş. Ne, ne olmuş bir cümlede kullanmış arkadaşlar. Tamam O yüzden bu türlü aslen el, göz vesaire Aslen bunların manası herkesin zihninde bellidir. Herkesin zihninde nedir arkadaşlar? Belli. Bellidir. İşte bu zihinde belli olan ortak değer kadrun muhtaraktır. Ama bu kadrun muhtarak bakın zihinden çıktığı an yani birisine izafe ettirdiğin an kadrun muhtarak olmaktan ortak değer olmaktan çıkar. Ne olur? Aslında olur. Mevsufa göre mana kazanır bu olay. Tamam mı arkadaşlar? Mesela örnek Şimdi bir insan dese ki elin tarifini yap. Kim bir şeyler anlatmak ister? Elin tarifi. Bir şeyler anlatmak kim ister? Yani yanlış da olsa. Evet. El iki tanedir. Sağ el, sol el. İşte parmaklar var. Bir şey tutmaya yarar. Tabii. Mesela elin felç olsa tutamazsan. Tutamazsın. <gülüyor> tutamazsan o zaman o tarifin dışında mı kaldı? El demeyecek miyiz buna? Diyeceğiz. Diyeceğiz. Veya parmak... Kopmuşsa diyecek. Yani o yüzden arkadaşlar mevzufa göre değer kazanır bu, hı. anladın mı? Sen de senki kol budur bir insan dese ki kol damardan etten bilmem ne kapının kolunu ne yapacağız demirden aldı, anladın? Mı? Bir insan gelip kapının kolunu saçmalamış da olabilir, süngerden yapamaz mı? Yapar. Ya açamazsın belki ama kapının koludur o yani, anladın? Mı? Mesela örnek misalen yani. O yüzden arkadaşlar kadrun muhtarak olayı zihninde haps olmuş bir önemli bir değerdir. Onu zihninden çıkardığın an. Orada. Bak Allahu alem. Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin, İbn Kayyım'ın bütün hayatını verdiği mevzu kadrunmuş tarak Bütün ümmete hayatları boyunca aslında bunu öğretmek istemişlerdir. Ama hakikaten bunu öğrenmek bir insan için, bir muvahhid için çok büyük bir değerdir. Ama ilk etapta her ne kadar hepiniz anladığınızı zannetseniz bile bunu daha anlamaya bir müddet ihtiyaç var arkadaşlar. Yani ama ilk etapta genel kalıplarıyla öğrenmiş, öğrendiniz bunu. Ama bu çok daha tekrar pratik ister ve bu işlendikçe daha çok oturacaktır. kadrun muhtarakın önemi nedir? En önemli değeri arkadaşlar. Zihni, zihni zihinde hapse olmasıdır. Herkesin zihni aklına ilk mana gelir değil mi? Evet. Bu mana arkadaşlar, bu manayı sen dışarı çıkaramazsın. kadrun muhtarak olarak Z hayatında yer etmesini istediğin müddetçe onu zihinden çıkaramazsın. Zihinden çıkardığından kadrulmuşlar ki gömmüşsündür toprağa. Tamam buraya Burayı öğrendik. O yüzden arkadaşlar burada ne diyoruz? Diyoruz ki mesela yet el kelimesi maruf bir kelimedir. Bu yet yani el kelimesi mevsufuna izafe olunduğunda izafe olduğu mevsufun değerini alır. Mesela devenin eli insanın eli gibi. Bu sebepten dolayı kadrul inkar edilmez. Ortak değer inkar edilmez. Tamam. Şayet bugün insanoğlu devenin elini sineğin eline benzetmenin ve bu benzetmesine mesela çok çeşitli lafızlar söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki insanın eli devenin eline benzer. Böyle diyenler de var. Sebep soruyorlar. Sebep diyorlar. E diyorlar ki her ne kadar şekilde, farklılık da olsa sonuçta ikisi de o insanın organıdır, azasıdır. Biz Allah'a organ mı, azam mı diyeceğiz? O yüzden bu insana soruyorsun, mesela bu insana soruyorsun, sen bunu bütün kelimeler için mi söylüyorsun, el has mı söylüyorsun? Bütün kelimeler için söylüyorum. O yüzden peki dağın başına sen organ mı diyeceksin? Mesela bu odanın başı. Değil mi? Odanın başından sonuna kadar diyoruz. Nasıl bir baş, yuvarlak da değil, bir şey de değil, kaş da yok, göz de yok. Neden? Çünkü odaya oday izaf olunmuş. Anladık mı arkadaşlar? Vallahi Allah'ın bir kula, yani ilim öğrenmek isteyen bir kula e, nimet olarak verdiği en büyük değerlerden bir tanesi Arap lügatının fıkhını yakalatmaktır. Yakalatmasıdır Allah'ın. Bu çok önemli bir şey. Bütün fırkaların sapmasının sebeplerinden bir tanesidir. Bunun kökü de hakikat mecaz olayına aslında biraz dayanıyor. Ki bunu biz ileride işleyeceğiz inşallah. Biraz daha temel lazım. Bunlar da o meseleleri anlamak için ön şeylerdir, temellerdir arkadaşlar. Ön temel bilgilerdir. Tamam. Şayet bugün diyoruz ki insanoğlu devenin elini sineğin eline benzetmesinin ahmaklık olduğunu söyleyen bir insan ki bunu söylüyorlar. Değil mi? Biz de söylüyoruz. Yani ahmaklıktır değil mi? Sineğin eliyle devenin elini birbirine benzetmek. Doğru değil mi? Evet, Allah'ın eli peki mahlukatın elidir elidir diyene ne, deyiz, ne deriz biz? Allah'ın değil mi? Yani bugün insanoğlu bile hayatında biliyor ki devenin eli sineğin eline benzetilmez. İşte biz bu müşebbihelere soruyoruz aslında. Peki Allah'ın elini mahlukatın eline benzetmeyi ne demek gerekir? Ama, bir bulamam, bir evet. Allah bir Bakın müşebbiye her zaman delil getiriyor. Ne diyorlar biliyor musun? Şimdi tarihte müşebbiheler çıkmış mı? çıkmış. Ama kardeşler, bak eli sünnet adildir. Öncelikle şunu söyleyin. Çok birçok kitapta görebilirsiniz veya birçok derste duymuş olabilirsiniz. Müşebbihe diyor ki: "Allah'ın eli benim elim gibidir." Bunlar müşebbihelere haksızlık yapmaktır. Tarihte hiçbir müşebbihe yoktur. Allah'ın eli aynı benim elim gibidir diyen. Bazı yönlerden belirtiyorlar. Adil olmak lazım ehli sünnete. Bakmayın selef alimlerinin mutlak olarak zikrettiği cümlelerde. Onlar onların kasıklarını ilim ehli çok iyi bilir. Orada mutlak bir benzetme yoktur. Genel hatlarıyla benzetirler. Burayı iyi yakalayalım öncelikle. Tamam mı arkadaşlar? Burayı iyi yakalayalım. Evet. Buraya kadar anladık bir sorun yok. O yüzden müşebbiyeler bakın bize delil getirirler. Ne diyorlar? Diyorlar ki Allah Azze ve Celle diyor ki biz sana bu kitabı Arapça indirdik. Size anlayasınız diye. Ve Allah Azze ve Celle bize anlayacağımız kelimelerle, cümlelerle hitap ediyor. Biz de el kelimesinden bundan başkasını anlamadığımız için... O yüzden biz Allah'ın elini bizim elimize benzetiyoruz bazı yönlerden. Delilleri zahiren güçlü gibi değil mi? Ama dikkat edin onlar neyle delil getiriyorlar? Kadrun muştarakla. İşte cehaletleri orada. Zihindeki ortak değeri zihinden çıkardıkları halde mevzufuna göre değerlendirmiyorlar. Zihindeki kendi o kadrun muştarakı al direkt Allah'a veriyorlar. Akıllarına bu elden başka bir şey gelmiyor. Değil mi? bu elden başka bir şey gelmiyor ne yapıyorlar evet, o yüzden e, kadrumuştarak olayını çok iyi yakalamak lazım Şimdi bakın kardeşler burada bir önemli bir nokta daha var Halık kim Allah, mahluk Allah dışındaki her şey Halık'ın zatı ile buraya dikkat edin bunu not alabilirsiniz Halık'ın zatı ile mahluk'un zatı arasında benzerlik var mı Yok. Yok. Halık'ın zatı ile mahlukun zatı arasında bir benzerlik var mı? Yok. Yok. İşte Halık'ın zatı ile mahlukun zatı arasında benzerlik olmadığı gibi dikkat edin. Halık'ın sıfatı ile de mahlukun sıfatı arasında otomatikmen bir benzerlik olmayacaktır. Zat anladık mı burayı? Hı. Bakın bunu şu şöyle bir kaideyle ile sünnet sünnetiyle getiriyor. Et tebayunu beyne zat يَسْتَلْزِمُ تَبَايُّنَ بَيْنَ sıfat. Zatta ayrı olmak sıfatta ayrı olmayı gerektirir. Kapının zatıyla insanın zatı farklı şeylerdir. O zaman kapının kolu insanın kolundan otomatikmen farklı olacak. Tamam. Zatta ayrı olmak sıfatta ayrı olmayı gerektirir. Mahluk'un sıfatı ortak. Hayırlısı sıfatıyla mahluk'un sıfatı. Ortak değer sadece zat olması. Allah'ın da bir zatı var. Bizim de bir zat. Ama işte bu zat zihinden çıktığı zaman Allah'ın zatı dediğin zaman ona has bir zat. Senin zatın dediğin zaman sana has bir zat. Efendim? Zatta ayrı olmak sıfatta ayrı olmaya gerektirir. Ama kadromuş tarakta ortak yok. Tabi. Hiçbir şeye İsim de benzemeyiz. Hiçbir nazaret benzemez. Hiçbir şey. Allah Allah'ın zaten zatta bizden ayrı olması, sıfatta da ila ila ila ayrı ayrı ayrı gerektirecektir otomatikman. Tamam? O yüzden ikinci olarak Şeyh Useymin Rahimullah ne diyor? Halik ile mahluk arasında teşbihe gitmek nedir? İlhatır. İkinci kay, ikinci ilhadi saydık ya biz. Değil mi? İkinci ilhadı saydık. Tamam? Buraya anladık. Şimdi şeyhin söylediklerine devam ediyoruz. Mesela Esası ilhattaki üçüncü çeşit. Dedi ki dört çeşit ilhat vereceğiz. Beş, dört, dört. dört Yoksa oradan dört, dört, dört diye düzerdik. Esası üçüncü ilhat satma şudur. Üçüncü. En yusummi, evet, en yusummi laha lem yusummi bihi nefsahu. Allah'ı kendisini isimlendirmediği bir isimle isimlendirmek. Bu da bir ilhattır. Buna kimler giriyor? Bakın, ilk ilhada kimler giriyordu? Dedik ki Cehmiye giriyor. Başka? Muattile e, falan giriyor. Değil mi? Muattileler zaten bunlar. İkincisine kim? Müşebihe giriyor dedik. Müşebbiye. Üçüncüsüne, mesela Ketesmiyetin nasara lehu el-eb Hristiyanların ona baba demesi gibi. Buna da kim giriyor? Hristiyanlar giriyor. Veya tesmiyetül felsefeti İyyahu El-illetül fa'ile Veya felsefecilerin onu etkin güç diye isimlendirmeleri gibi. Allah'a etkin güç diye. Tabi bu ne? Bu çok tavsilahtlı bir mevzu. İşte bu alem nasıl işte aşkı bir harekete geldi falan filan anlatıyorlar. O uzun hikaye. Tamam. Anladık burayı. Ne diyorlar felsefeciler? El illetül fa'ile. Etkin güç diye. Bu da nedir? Allah'ı kendisini isimlendirmediği bir isimle ne yapmak? Allah'ın kadim demek de buna giriyor mu? Haber bağımında. Haber babında o aslında gelecek bize. Yani şimdi orada ehl-i sünnette bazıları Allah'a kadim demiştir. Kimleri bunu haber babında söylemiştir? Mesela İbn-i de Allah'ı isimlendirmediği bir şeyle Allah'ı vasf ediyor ama isimlendirme niyetiyle değil. Haber babında ondan haber verme. Mesela e, diyor ki vacibül vücut mesela diyelim. Varlığı zorunlu olan. Halbuki Allah'ın varlığı zorunlu olan diye bir ismi yok. Isim yok ama mana olarak doğru. Ondan sadece haber veriyor. Ama sen dersen ki vacibul vücut diye ismi var o zaman işte. Bu tezihanı e vacibul vücut tabii. olarak söylüyor. Abi, değil mi? Tabii, vacibul vücut olarak kullanmıştır ehli Sünnet'ten. Kullananlar olmuştur. Tamam. Diyor ki وَذَالِكَ Bunun sebebi şudur li لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالَى تَوْقِيْتِيَّتٌ Çünkü Allah'ın isimleri. Neden arkadaşlar Allah isimlendirmediği bir şeyle isimlemek ilhad çünkü Allah'ın isimleri tevkifi'dir. Dondurulmuştur. Dondurulmuştur biz bunu istedik. Ve tesmiyetullahi te'ala bimâ lem yusemmi bihi nefsehu meylun ammâ yecibu fîhe. Çünkü Allah'ı kendisini isimlendirmediği bir şeyle isimlendirmek onlar hakkında zorunlu olan bir ilkeden sapmak demektir. Kema enne hâzihil esmâ elleti semmûhû bihe nefseha batiletun. Aynı ne gibi? Bununla Allah'ı isimlendirdikleri bu isim batıldır. Yunezzehullahu ta'ala anha. Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. Bu üçüncü kısım ilhatta iki yönlü sapıyorlar. Bu üçüncü kısım. Dikkat edin. Bu üçüncü kısım ne yaptı? Allah'ı kendisini isimlendirmediği bir isimle ne yaptı? İsimlendirdi. Dikkat edin bunlar iki yönlü hata ediyorlar. <gülüyor> Birincisi Allah Azze ve Celle'yi kendisini isimlendirmediği bir isimle isimlendiriyorlar. Mesela baba diyorlar Hristiyanlar. Başka? Allah'ı batıl içeren manalarla isimlendiriyorlar. Aynı zamanda batıl içeriyor bu. Değil mi? Mesela bir insan güzel bir manayla Allah'a isimlendirse Allah'ın kendisini isimlendirmediği bir isimle isimlendirse güzel manayla bu insan ilhada sapmış mıdır? sapmıştır ama bir noktada sapmıştır Allah'a isimlendirmediği bir isimle ne yapmıştır? isimlendirmiştir değil mi? ama bunlar hep diyerek baba diyerek ne yapmışlar? aynı zamanda batıl manalarla isimlendirmişler arkadaşlar iki yönlü sapma var burada anladık burayı? evet Şimdi şeyh devam ediyor. Diyor ki: "Er-rabi", dördüncüsü. En yüştakka min esma illahi. Yok, e, en yuş, evet, en yüştakka min esma, esma en lil-asnan. Allah Teala'nın isimlerinden putlar için isimler türetmek. Kos. Evet. Kema faale'l müşrikune fi istikak el-Uzza min el-Aziz. Uzza var. Lat Uzza Menat. Uzza Aziz. Uzza ismini Allah'ın aziz isminden ne yapmak Uzza ismini türetmeleri gibi anladık? Da tekrar da tekrardan mısınız? Allah'ın isimlerinden putlar için. Isimler. Allah isimlerinden. Evet Allah'ın isimlerinden putlar için isim, isim, türetmek. isim türetmek. Ve istiqaqillat min ilah ve ilah kelimesinden lat ismini türetmeleri gibi lat ilah isminden türetmişler. Ala ahadil kavlin. Bir görüşe göre de ne yapmışlar bunlar? Lat Lat ismini ilah isminden ne yapmışlar arkadaşlar? Türetmişler. Tamam? Bunlar hocam önceden yaşamış salih insanlar değil mi hocam? Ama işte onlar ne yapmışlar bunlar? Ne yapmışlar bunlar? Bu isimlerle isimlendirmişler. Normalde bu isimlerle onlar yapmışlar Allahu alem. Mesela bu Ghaus-u Sani gibi. Nasıl? Ghaus-u Sani gibi mesela. He, tabii. Gibi. Ghaus-u Sani gibi. Bu üçüncü kaide ile ilgili, hani Allah Azze ve Celle yalvarırken mesela, işte... Hatta menat ismi, aklın helal et. menat ismi var ya, menat da mennan'dan gelmiştir. Diyorlar, evet. Ey işte, ahlakları güzelleştiren, işte vesaire gibi böyle güzel bir şekilde çağırma da bu şeye giren. Allah Azze ve Celle yalvarırken mesela, işte, ahlakları güzelleştiren, ey, acıyam. ey acıyam. Hani değil yandıydı de, bu sıfatların Şöyle, dışında. Şöyle. Şimdi ya yani, haber babından kastedersen haber babında. Hani bu Allah'ın ismidir niyetiyle değil. Sadece haber babından bunu söylersem bu caizdir ama bir şartla caizdir. Mesela bazı alimler Allah Azze ve Celle e, hareket etme sıfatını vermişler ama sıfat babında değil haber babında. Ehl-i sünnetten bu hoş değildir diyenler olmuş. Yani Allah'ın gelmesi hareketle olur gibilerinden falan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden haber babında aslında konuşacak olan da alimlerdir arkadaşlar. O yüzden biz elimizden geldiğince acıyan mesela değil yani. Anlatabiliyor muyum? Merhamet edeni biz öne geçirmemiz lazım. Çünkü alimler hangi haber Allah'a yakışır? Yani Allah'a yakışırdan ziyade hangi haberde bir sorun yok? Hangisinde var? Alimler daha iyi bilir. Hatta öyle ki bazı alim alim olduğu halde ha, haberle Allah'tan bahseden insanların o verdiği haberde hata ettikleri tespit edilmiştir alimler tarafından. <gülüyor> alimler bile haber verirken hata edenler olmuştur aralarında. O yüzden haber babı çok e, dikkat edilmesi gereken Asli bir vardır. Önerim, vardır. Bir şey. Şöyle bir şey de sebebi. Ey gözyaşları kendisi için akan mesela. Veya ey namazlı... Haber babında bu söylenebilir. Haber babında söylenebilir. Çünkü biz net bir şekilde biliyoruz ki e, sadece Allah için gözleşi dökenler var. Bunda bir beyis yok. Ama mesela bazı ince noktalar var. Bunu ilim talebesi ayırt edemez. Alim olmasa lazım. Hareket gibi. Ha, Bunlar işgalli şeylerdir yani. Evet. Şu Uf'un sorduğu soru mesela bu menat Uza. O zaman bunlar, e, bu şalısların bizzat gerçek ismi olmuyor. Onların taktığı lakap. Bahse ihtiyaç var bu konuda. Çünkü burada şeyhler... Tabii biz şimdi bunlara... E, bak şimdi mesela diyorlar ki, yani şimdi tabii yani uzun hikaye bu. Şimdi Mesela şimdi lat dedik değil mi? Dikkat edin. Şeyh burada İbni Hüseyin'in <gülüyor> Ya şimdi bu aslında bizim konumuz değil ama yani şimdi İbn-i burada diyor ki mesela bir görüşe göre Lat ilahtan alınmış. Anlatabiliyor muyum? Halbuki Lat salih insandı bu. Hacılara ne yapardı? Su, su, dağıtırdı. su dağıtırdı ve ne yapardı arkadaşlar? Ee, ekmek suyuyla et suyuna karıştırırdı bir şey yapardı ona let yelittu denir. Tamam. Ellat ekmek suyunu ete bandırıp da yemek yapan demektir. Bir o yüzden bu uzun anlatabiliyor muyum? O yüzden girmiyorum. Hani bunların asıl ismiydi. Bunlar biraz işgalli şeyler aslında. Bahse ihtiyaç var. Araplar diyor ki sum yani lat letteli tuzdan alınmıştır. O letteli tut da işte ekmeği et suyuna bu işte banıp falan bir yemek hazırlamak falan filan. Bu da salih insanda öyle yapardı ağaçlara. O şekilde muamele yapardı. O yüzden Lat ismini vermişlerdi. Lat ne demek? İşte ekmeği et suyuna bandırıp yemek yapan gibi. Anladık mı? O yüzden yani bunda daha çok bahsetmek lazım. Tamam kardeşim. Yine Mennan, Menattan bunlar ne kadar şey? Allahu alem. Bir görüş. Tabii yani bunlara baktığımız zaman şerhlerin kitaplarında var. Mesela Muhammed bin Abdullah'ın torunları falan bahsetmiştir bu tür şeylerden. Tamam, evet. Dördüncü olarak bahsettik müşriklerin yaptığı gibi. Evet. Özellikle bu bir irhattır arkadaşlar. Nedir? Yani Allah'ın isimlerinden putlar için isimler türetmek. Evet. Bu bir ilhattır. Ki bu günümüzde bu nasıl bu, bu ilhada nasıl düşünülür? O gelecek birazda. Özellikle bu bir Li Lian asma Allah Teala muhtasseun bhi liqawlihi Teala. Çünkü Allah'ın isimleri ona nedir? Hastır. Bu yüzden ilhattır. Senin başkalarına o isimlerden türetmen, isim türetmen. İlhattır. Sebebi ne? Çünkü Allah'ın isimleri nedir arkadaşlar? <gülüyor> Ona hastır. <gülüyor> Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى biha. En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle ne yapın? Dua edin. Yine kavluhu, Allah Azze ve Celle'nin şu kavli de böyledir. Allahu la ilahe illahu lehul esma'ul husna Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler? Onundur. Taha sekiz. Bundan önceki ayet Araf 180'di. yine Kâlihu Teala Allah Azze Cenin şu kavli lehul esmaul husnâ en güzel isimler onundur Yusub bihulehu men ma fi vel art göklerde ve yerde bulunanlar onu ne yaparlar Tesbih evet. ederler en güzel isimler onun olunca o isimlerden ne yapamazsın Allah'a isim suretemesin. Sonra diyor ki Şeyh Rahim Allah, "Kema ikhtassa bil ibadeti ve bil uluhiyyetil hakki ve bi ennehu yusabbihu lahu ma fi's semawati ve huwa muhtassun bil esma'il husna." Nasıl ki ibadet gerçek ilahlık ve göklerle, yer göklerdekilerle, yerdekilerin tesbihi yalnızca Allah'a has ise, aynı şekilde en güzel isimler de ona hastır diyor nasıl, sonra diyor nasıl ki ibadet virgül gerçek ilahlık ve göklerdekilerle yerlerdekilerin tesbihi yalnızca Allah'a has ise aynı şekilde en güzel isimler de ona hastır bu tercüme edilmiş bir şeyden e, alıyorum ben bunu tercüme ederim, tamam İnşallah bu tercümesiyle basılacak bunlar birisi tercüme etti bunu evet Direkt o tercümeden naklediyorum cümlelerin yüzde doksanına. Evet arkadaşlar nasıl ki ibadet gerçek ilahlık ve göklerdekilerle yerdekilerin tesbihi yalnızca Allah'a has ise aynı şekilde en güzel isimler de ona hastır. Tamam. Sonra Şeyh Rahimeullah devamen diyor ki Bunu ve ben aslında geçen hafta söylemiştiniz ben bunun tercüme edilmiş halini size dağıtmak isterdim. Vermek isterdim ama yayın evi bunu basmadığı için daha piyasaya çıkarmadığı için bu da uygun. Olmaz. Olmaz değil mi kardeşlerim? Evet. فَتَسْمِيَتُ غَيْرِهِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَخْتَصُوا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا Ne diyor burada? Diyor ki Dolayısıyla Allah Teala'dan başka birinin bu isimlerle Allah has şekliyle bu isimlerle Allah has şekliyle adlandırılması isimler hakkında zorunlu olan bu ilkeden sapmak demektir. Tekrar okuyayım. Dolayısıyla da Allah Teala'dan başka birinin bu isimlerle Allah has şekliyle adlandırılması isimler hakkında zorunlu olan bu ilkeden sapmak demektir. Sabat ismini alması Şimdi ondan bahsedeceğiz birazdan. Evet. Şimdi şeyh burada ne diyor? Mesela herhangi bir kişi gelse, kastı ne? Oğlunu Allah Azze ve Celle'ye has olan bir isimle isimlendirse, bu nedir arkadaşlar? Allah'a has olan bir isimle Bu bir ilhattır işte. Tamam Bu yüzden müellif ne diyor burada? Diyor ki, nasıl ki ibadet, gerçek ilahlık ve göklerdekilerle yerdekilerin, tesbihi yalnızca Allah'a has ise aynı şekilde en güzel isimler de ona hastır diyor. Öyleyse Allah'a has olan isimlerden mahlukatlar için isim türetmek caiz değildir. Bakın dikkat edin buraya. Ancak Allah'ın ve de mahlukatın isimlendirdiği isimlendirildiği isimler mesela El-Kerim gibi Allah da isimleniyor el başka mahlukat da Mesela el-Aziz gibi, el-Rahim gibi değil mi? Bu isimler Allah'ın isimden türetilmiş demek değildir. Bakın burada çok önem gösterirler şimdi arkadaşlar. İşgal olarak, bu, i̇şgal olarak bu öne serilebilir. İşte Aziz'den, Uzza Aziz'den alınmış. İşte e, Menat, Mennan'dan alınmış gibi. E, diyorlar ki o zaman bugün bir insan Rahim diye isimlendirirse o da Allah'ın isminden mi türetilmiş veya Allah'ın ismi mi ona verilmiş biz ne diyoruz arkadaşlar? Burada diyoruz ki ancak Allah'ın ve aynı aynı zamanda mahlukatın isimlendirildiği isimler, mesela El Kerim, El Aziz, El Rahim gibi bu isimler Allah'ın isminden türetilmiş demek değildir. <gülüyor> Neyden türetilmiştir arkadaşlar? Kadrun muhtarakten türetilmiştir. Bu çok önemli. Kadrun muhtarak zihinde zihindeki o kadrun muhtarak zihinde var ya o rahmi, rahmin rahminin manası onu veriyorsun o adama. Yoksa sen Allah'ın o sıfatını tasavvur ettin de onu veriyorsun değil. Senin zihninde kadrun muştarak var. O kadrun muştarak, kadrun muştarak olmaktan çıkarıyorsun, bir mevsufa izafe ediyorsun. O yüzden bir sakınca olmuyor. Anladık mı ince noktayı? İşgalin çözülme halini anladık mı burada arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki, kadrun muştaraktan türetilmiştir bunlar. O yüzden bir sorun yoktur. Tamam mesela errahmet sıfatı mesela arkadaşlar. Bakın şimdi buraya, er rahmet sıfatı bu kad, rahmet dediğim sustuğumda ne oldu bu otomatikman? Kadrun Muştarak doğru mu? Herkesin aklına ne geldi? Merhamet. Merhamet. <gülüyor> bu Kadrun İşte bu Kadrun mahlukatlar için Errahim ismi türetilmiştir. Bu rahmet olan Kadrun var ya bundan mahlukatlar için ne yapılmıştır? Errahim ismi türetilmiştir. Ancak Allah'a has olan isimlere gelince her kim Allah'a has olan isimlerden mahlukat için isim türetirse bu kişi nedir? Mûrihettir. Burada çok ince dakik bir mesele var arkadaşlar. Bu çok ince bir dakik meseledir. Yani biz neden billerinin rahim demesine oğluna herhangi bir sorun görmüyoruz da bunların putlarından Allah'ın az isminden putlara uzayı türetmesine türetmesine işgal olarak Ama bakıyoruz. Kadrum, gibi, Ama aziz masalenden aziz. Ne? Şimdi biz biliyoruz ki nasıl? Aziz de kadrum muştarak değil mi? Her şey, her şey. Her şey. Şimdi sen her şey önce kadrum muştarağa bak. Sen nasıl Allah'ın isimlerinden bir isimle çocuğunu isimlendirebilirsin? Kadrum muştaraktan yola çıkarak o manayı bilirsin, zihindeki manayı. Hani işte Allah'ın değeri şu kadar büyük, rahmeti bu kadar geniş, ben o rahmeti vereyim. Sen Kadrun Muştarak'tan mı o insana o ismi verdin bu yolla giderek? Yok. Allah'a önce izafe ettin, Kadrun Muştarak'tan çıkardın. Ne yaptın? Allah'tan ona geçiş yaptın. Putların zaten müşriklerin asıl amacı bu. Anlatabiliyor muyum? Asıl amacı bu. O yüzden müşrikler Kadrun Muştarak'tan yola çıkarak putlarına aziz isminden uzayı türetmemişlerdir. Kadrun Muştarak'ın dışına çıkmışlardır. Anladık mı? Önce Allah'ın verdikleri Sputu o değeri vermiş. vermişlerdir. İzzat spotu evet. mesela Rezat'ın bildiğim oyunda. Yani. Peki. Anladık mı? Şimdi burada diyoruz ki mesela oğlunu El-Kerim ismiyle isimlendiren bir babaya niçin bu isimle isimlendirdin dendiğinde böyle bir soru sorduğunda şayet cevap olarak derse Allah'ın isimlerinden isim türeterek oğluma bu ismi seçtim derse bu insan Mulhiddir. Çünkü Kadrun mi? direkt Allah'ı ön plana getiriyor. Onun üzerinden oğluna veriyor bu ismi. Anladık mı arkadaşlar? <gülüyor> Ama şimdi Rahman'a gelince bir insan diyemez ki ben Kadrun Muştarak'tan yola çıkarak Rahman ismini veririm. Bunu da diyemez. Neden? Çünkü bazı isimler vardır. Özel naslarla Allah'a hastır. O ayrı. Onun dışında, onun dışında arkadaşlar Allah'a has olmayan bir ismi sadece Allah'a has olmayan bir ismi mesela Rahim gibi. Bir mahlukata verir misin veremez misin diye soru atıldığında ne deriz buna? Tavsil var. Eğer senin niyetin kadrulmuşlaraktan yola çıkarak o ismi vermekse sorun yok. Ki insan insanoğlunun çoğu şu an dünyada böyle yapıyor. Bir sorun yok yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o müşriklerin yaptığıyla bizim yaptığımız arasındaki fark budur. Çok dakik ince bir nokta burası. Anladık mı arkadaşlar? Şöyle yani el takısı olunca olmaz yani değil mi? Mesela Rahim <gülüyor> ismi var arkadaşlarında var bazılarında <gülüyor> arkadaşlarım Ama Er-Rahim diyemeyiz. Yani. Er Şimdi arkadaşlar şey, el Allah... neden? Burada el el aslında muayyen. O da muayyen Allah kast ediliyor. O yüzden bunların hepsi işgal tabii. Mesela Rab dersin e, mukayyet olarak. Rabbul Beyt bu evin Rabbi dersin. Caiz bir görüşte. Bu evin Rabbi yani sahibi sahip manasında. Evet. Ama Errap rab bu şekilde eliflamlı mutlak olarak sadece Allah'a ne yapılır arkadaşlar? Bize <gülüyor> hafı çünkü baktığın zaman rahim Eliflamsız Allah Allah'a izafe edilmiş ve nebis hasılımı izafe edilmiş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden an, ancak devam ediyoruz. Ancak bu kerim ismiyle mahlukata izafe olunan bir sıfatı itibar alarak oğlunu isimlendirirse o zaman nedir? O zaman bunda bir beis yoktur. Bu cümleyi yazın. Ancak kerim ismiyle, kerim ismini bir örnek veriyoruz. Kerim ismiyle mahlukata izafe olunan bir sıfatı itibar alarak oğlunu isimlendirirse bunda bir beyis yoktur hocam bir daha, bir daha ancak bu ancak kerim ismi ancak bu parantez içinde kerim ismiyle yani bu tırnak içinde kerim ismiyle kerim ismiyle mahlukata izafe olunan bir sıfatı bunların hepsi benim şeyhimin malumatlarıdır Şeyh İbrahim el olan İzaf mahlukata izafe olunan bir İzir. sıfatı itibar alarak Oğlunu isimlendirirse bunda bir sorun yoktur. O yüzden arkadaşlar biz oğlunu her Kerim ismiyle isimlendirene isabet etti diyemiyoruz. Niyetini bilmediğimiz müddetçe. Eğer onun niyeti Kadrun muhtaraktan yola çıkarak oğluna o ismi vermekse bunda bir beis yoktur. Kadrun muhtaraktan çıkardığı zaman da bir beis yoktur. Neden bir beis yoktur? Çünkü kadrun muhtaraktan çıkardığı zaman illa Allah'a tabir sayısı isabet edecek değil. Evet. Bir mahlukatın sıfatını, rahmetini de kastedebilir. Oradan da yola çıkarak onu isimlendirebilir. Onda da bir beis yok. Evet. Beis olan şey nerede? İşte bu müşriklerin yaptığı gibi. Tazim amaçlı Allah'ın o sıfatını düşünüyor. Kadrun muhtaraklıktan yani zihindeki ortak değerden çıkarıyor bunu. Anladık mı? Çıkarıyor, Allah'a izafe ediyor. Allah'tan da ne yapıyor? Ne yapıyor? o isimlendirdiği şey veriyor. Buraya kadar anladık mı? Sorun var mı? Biraz şey meseleler, tekrar isteyen düşünmesi, düşünmesi gereken meselelerdir. Şey Sonra en son diyoruz ki وَمِنْهُ مَا يَكُونُ şirken ev كُفْرًا حَسْبَ مَا تَقْتَد۪يهِ الْاَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّ Diyor ki İlhad'ın şirk ya da küfür olanları vardır. Bu da bu konudaki dini delillerin durumuna göre belli olur şirki vardır küfürü vardır velhasıl biz burada dört tane ilhad saydık şimdi toparlayalım ve dersi bitirelim kim sayacak dört tane ilhadı ve örnek verecek bu ilhadın altına giden mulhid olan e, fırka veya kişi evet e, kim ikinci, ikinci, ikinci, ikinci. buyur cüneyt sesli biraz tabi dört tanesini Birinci ilhat çeşidi yani birinci sapma Allah'ın isimlerinden Allah'ın isimleri hakkında evet. sapmaların ilki. Evet. Bu, ilk, bunlardan, bu isimlerden bir kısmını veya o isimlerin delalet ettiği sıfatları veya manaları inkar etmek. İnkar Cehmiye etmek. veya e, evet. tatil ehlinin yaptığı evet. Mesela Cehmiye ne yapıyor? Bu isimleri tamamıyla, tamamıyla. siliyor. Ama Mutezile'ye baktığında Mutezile diyor evet. Allah'ın alim ismi var Rahman ismi var ama alimin ilim sıfatı yok. Rezzak'ın rızık sıfatı yok. Metin'in metanet sıfatı yok. Gibi. Evet. Devam ediyor mi? İkinci, i̇kinci. İkinci çeşidi de bu isimleri mahlukatın sıfatlarından bazılarına benzetmek. Evet. Müşebbe'nin evet. yaptığı gibi. Evet. Üçüncüsü. Da, e, devam şey yapıyorum. Hocam bu da yalnız şey. E, burada birkaç tane. Birkaç şey saymıştın ama. Üçüncüye mi geçin? Üçüncü yani. kısık. kısa. Bu da Allah'ın kendisini isimlendirilmedi bir şeyle Allah e, Allah'ın kendisini isimlendirilmedi bir şeyle Allah isimlendirmek. Bunu da örnek olarak eee Hristiyanlara Allahu Subhanahu telle Baba demir, Baba ismini vermediler. Bu, evet. bu da kendi içinde iki yönü var bunun. Evet. Birincisi hem Allah Subhanahu telle kendisi yani iki yönü var derken iki e, ha, bunlar Hı -hı. iki şekilde hata iki yönlü hataya gidiyorlar. Evet. evet bu hatalardan birisi Allah Subhanahu telle kendisini isimlendirilmedi bir şeyle onu isimlendirmek. O bu isimlendirdiği şeyle manasında bağlı olması evet. ikinci evet. dördüncüsü de Allah Swt'nin isimlerinden futbol için isimler üretmek evet. mesela Mekkillerin Mekke müşriklerin e, ...Uzza, yani Allah Swt'nin aziz isiminden o yüzden türetip onlara kutlara O yüzden hani kardeşin soruyu sorduğu soruyu o yüzden diyoruz hani burada çok takılmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani bunların isimleri bu muydu, değil miydi? Buna başka yani bu muydu, işte dediğimiz gibi lette de, yelit'ten geldi diyenler var lata. O yüzden İbni E Useymin baktığımızda diyor ki ala ahadıl kavlein bir görüşe göre lat ilah'tan türetilmiştir gibi. Tamam mı? Yani bunlar da çeşitli böyle net naslar Allah halem bahse ihtiyaç var. Evet. Yani ben ben ben isim sıfat ilminin Allah şahit yüzde birini dahi bilmiyorum yani o kadar geniş bir ilim çok büyük bir bahis isteyen yani hayatım boyunca okuduğunda bitmez neden? Çünkü sen en azim varlıktan konuşuyorsun en azim varlıktan bahsediyorsun kendisinden daha azim bir varlık yok yani. Ee, ne derler Ela tara, kusu kadrhu izaqli ila inna seyfe amda min Şair böyle demiş. Görmez misin ki kılıcın değeri nasıl da düşüyor? Kılıç bastondan daha keskindir dediğin zaman. Yakışıklı vasfı güzeldir, değil mi? Ama cümlede kullandığın zaman hakaret olabilir. sen köpekten daha yakışıklısın dediğinde. Yani Allah Azze ve Celle bizden daha azim yani bu yakışmaz bile yani. Allah Azze ve Celle en azim olandır. Allah Azze ve Celle en azim olandır. O yüzden onun hakkındaki ilim. Yani acayiptir yani. O yüzden bakıyorsun alimler Bismillahirrahmanirrahim'i 500 sayfa anlatır bitiremez. 500 sayfa anlatır bitiremez. O yüzden zaten hep biz her zaman söylüyoruz. Bak bu çok önemlidir. Buraya çok vurgu yapmamız lazım. Allah her zaman bu Kur'an'ın bir mislini veya bu surenin mislini getirin diye meydan okumuş. Ne Araplar, ne Araplar vardı. Ne alim Araplar vardı dilde. Meydan okudu Nebis Aleyhisselam. Çıkardı bir Arap getirirdi. Nebis Aleyhisselam tabir sayısı onların mantığı da lezilelerdi. Al sana bir sure derdi. Ölçü ne yani bu sure Kur'an'ın misli midir, dil midir? Ölçü ne olacaktı? Diyelim ki o gün bir tane müşrik çıktı. Bir sayfa yazı yazdı. Al sana bir sure dedi. Ölçü ne olacaktı arkadaşlar? Ölçü ne olacaktı biliyor musun? Söyle i̇şte o sözler. bu bu ilmi manalar var ya hiçbir şey çıkaramayacaktım. Böyle boş saçma, saçma bir şey getirecekti sana yani. Aşın, Artık, yani biz o yüzden diyoruz ki her zaman söylüyoruz Allah'tan en çok alimler Allah'tan sadece alimler korkar aslında bunun orijinal tercümesi budur işte ama nasıl korku haşya korkusu bilerek korkma o yüzden Allah Azze ve Celle'nin kitabı çok azimdir yani biz bugün bizim garibimize gitmesin kurtu bir 24 cilt 30 cilt bu bir şey değil yani o bakma sadece ayetin toplu manasını verdiği için 24 cilt anlatabiliyor muyum yoksa Kur'an'ı yazsan 10 bin cilt 100 bin cilt yetmez ama derse ki bu Kur'an kolay mı? Evet. İnsanı tevhid dairesinde tutacak kadar, bu dinin hatlarıyla anlayacak kadar Kur'an çok kolaydır. Anlar. Kur'an kolaydır, kolay mıdır, dil midir, lafsın mı ismidir? ister. Tefsir Kur'an'ı anlamak. Anlamaktan maksat Allah'ın sana verdiği mesajı anlamaksa seni muhatap aldığı mesajı anlamaksa evet. Anlarsın. Basittir. Tevhid nedir, namaz nedir bellidir. Ama işte olayın ilmi boyutu o yüzden dikkat edin. Allah sizin içinizden Bukhari Müslimi çeker demiyor. Alimleri çeker diyor. Bak Bukhari Müslim ortada kalacak ama yine cahil çok yani. Okuyan da olmayacak demiyor ha. Okuyan da olmayacak demiyor. Yani sizin için artık okuyan okuyanlar da olacak ama yine de anlamıyor. Ne de cahil yani. O yüzden alimlerin ihtiyacı burada çok büyük yani. Alimlerin ihtiyacı burada çok büyük yani. Yine her zaman söylüyorum. Yine de burada tekrarlıyorum kardeşler. Hakikaten bir insan bir alimin dizinin dibinde okumuşsa veya okuyorsa o alimden belli bir müddet uzak durduğunda onu düşündüğü zaman iç, içinden ağlaması gelmiyorsa o elim talebesi olamaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü o sana şeyhi şeyh şeyhi olmayan şey şeyhiz şeytandır sözünün nisbi doğruluğu şerifte bellidir. Bu çok müthiş bir laftır. Ama buradaki hakiki kastıyla gerçek manasıyla ele aldığında alimler seni Allah'a ulaştırır. Ama ne manada? Bizim bu anladığımız tasavvuf şeyh manasında değil. Anlatabiliyor muyum? Senin Seni Allah'a sana tanıtır. Tanıtmasına ne yapar? Tanıtmaya ne yapar? Vesile olur. Anladın? O yüzden e, baktığımızda biz nice ilim ehli görüyoruz. Bütün hayatını terk etmiş. ilim adına. Bütün hayatını terk etmiş sırf alimlerin dizinin dibinde okumak için. Vallahi bu Hatib El-Baghdadi olsun, e, bunun mesela bazı eserleri vardır ilimin önemine dair. Bunlar Türkçe'de pek yok. E, ufak, ufak, ufak muhtasarlar vardır, bunların asılları yok. Yani onları bir okusanız, selefin hayatını görseniz dersiniz ki ya yani bizim anladığımız hoca mefhumu nerede? Selef'in anladığı hoca mefhumu nerede? Adamın birisine soru soruyorlar. Biz alimden nasıl faydalanabiliriz? Alimin bize ne gibi bir faydası olabilir? Diyor ki alim şöyle. Bir mesela bir hadisin yerini bilmiyorsundur. Sana yerini söyler oraya gidersin. Yani alim bu kadar değersiz yani. Evet. Alim bu işe yarar. Yani nasıl ilim ortada. Sadece sen bilmiyorsundur kaynağı. Sana der ki bak şu sayfada o alim olduğu için. Bunlar alimlere Tandır arkadaşlar. O yüzden. Yani düşünsene sen sabah akşam Bukhari Müslüm okusan meal okusan veya her neyse ne okusan. Yani bu, bunları nasıl anlayacaksın alimler olmadan? Hı hı. Bu tür ilimleri. Nasıl anlayacaksın? Hı hı. Ondan sonra çıkarsın dersin ki Allah kendisine e, tereddüt etme sıfatı verdi. Nasıl çıkacaksın işin içinden? Ben mümin kulumun. Çıkar birisi de der ki bizim anladığımız manada tereddüt sıfatını verir. Yani birçok bir şey. Anlatabiliyor muyum? Veya Allah unuttum diyor. Yani bunların hepsi hı hı çok önemli şeylerdir arkadaşlar. Bunların hepsini işte bu türlü alimlerin verdiği kaydeler, kurallar bunları ne yapıyor? Öğrenmemize vesile oluyor. O yüzden e, dersimiz de bitmek üzere. Son 2-3 dakika burada Şimdi demin söylediğimiz Allah kendisini sıfatlandırdı ama kendisini isimlendirmediği şeylerle. O sıfatları biz isimle isimlendirdiğimizde ilhat kısmına girmiş oluyor mu? ...sıfatlarla isimlendirdiğimiz değil mi? Evet. Yani, ama biz, biz kendisiniz... Bırakın, e, ...sıfatlanır işte. Mesela tereddüt ettiğini... ...hadis-i şerifte Allah'ın kadar veririp... ...ama biz bunu e, bir isimli isimli... Allah'ın tereddüt etme... ...şimdi bu konuya bugün kadar hiç girmedim. Çünkü bazı temeller lazım. Allah'ın tereddüt etme sıfatı vardır. Tamam mı? Peki bir insan dese ki... ...ya ben tereddütün manasını Allah'a havale ediyorum dese... E, ...bu mufavviladır. Hayır. Tereddütün manasını da olarak... ispatlayacaksın. Ama te tereddüt lügatta mefhumu geniş olan bir manadır. Biz işte o geniş mana içinden sayı olanı Allah'a bağlay ederiz. Ama nedir o mana? İşte gelecek işte inşallah. Ona bir isim verdiğimizde, İlade. mesela kıskanç, hayır dediğimizde Allah. A. Mesela mütereddit, tereddüt eden mi? Allah'a hayır, hayır. Allah'ın isimleri tevkifidir, bize belirtmiştir. Zaten tereddüt, bu mesela diyelim ki sen ismi fail ele, olarak ele al, Allah'a gelmemiştir yani. O yüzden sen sıfatlardan kendin isim türetemezsin. O yüzden Allah'ın müstevi ismini biz veremiyoruz. İsteva diye bir sıfatı vardır. Yani işte iştihat yapmış demiştiniz ya şey İbn-i Hüseyin'e <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şimdi o da gelecek bize sıfatlardaki kaydelerde. Eğer bir sıfat içinde hem naksı eksikliği hem de kemaliyeti barındırıyorsa kaydedir. Sıfat türütülmez. Aslında bitti işler Anladın Zırt, mı? Allah, Allah şimdi tuzak kurdu diyor. Tuzak kurma sıfatı var mı yok mu? yok dersen olmaz. olmaz yani. Allah azze ve celle tuzak kurduk diyor. Sıfır, ama var dersen işte ha, ama olur. ne var? işte mukayyet olarak Ya yani onlar gelecek sıfır, yani olur. mutlak olarak catch sıfatı yoktur mukayyet olarak vardır yani. Catch sıfatı tuzak kurma. Övgü müdür, zem midir? Kim cevap verecek? Evet. Evet. Tuzak kurma hem övgüdür, yerine göre zemdir. İsmi... Cümlede. Ama yani... savaş halinde tuzak kurmak kadar mükemmellik yoktur. Evet. Anladın mı? Mis mis. Düşünsene sen mayınlar döşüyorsun, ağlar atıyorsun. Ne? Resulullah da yaptı. Hatta harp hidadır diyor. Aldatmadır diyor. Evet. Övülen bir şeydir. Ama sen mümin bir kula tuzak kurduğun zaman gariban birisine nedir? Zemdir. O zaman Kate hem zem hem de medih içeriyorsa Zem diğer naslarla iptal olmuş. Allah'a hiçbir zaman naks ızafe edilemez. İsimleri güzeldir. İptal oldu. Geriye ne kısmı kaldı? Övgü kısmı. Övgü kısmıyla Allah'a biz keyif sıfatını verebiliriz. Ama kime key Kafirlere key Çünkü ayette Allah tuzak kurar demiyor. Tuzak kurana tuzak kurar diyor. O yüzden Allah'ın tuzak kurma sıfatı yok. Tuzak kuranlara tuzak kurma sıfatı var. Ama o tuzak kurmadan da övgü kısmı Allah'a var. Bunlar gelecek yani. Bunlar çok... E, dakik mevzulardır yani. O yüzden bugün birisi gelse desek, ki sen şimdi Allah'ı unutma sıfatını vermen lazım. Tevil etmemen lazım. Atabiliyor mi Çünkü Allah unuttuk diyor. Unutma versen nakıstır bu küfür. Ama bakıyoruz unutmanın lügatta iki manası var. Birincisi terk etmek birincisi zihinde olanın zahil olması. Zihinde olan bilginin. Zihinde olanın zahil olmasının imkansızlığı naslarla sabit mi? Allah hakkında hı hı. sabit. Geriye ne kaldı? Terk, terk, terk. O yüzden Allah diyor ki siz Bizi terk ettiğiniz gibi biz de sizi terk ettik İnsanlar unutmadı terk etti Kim şu an Allah'ın varlığını unuttu ki Düşün Allah seni muhatap oluyor diyor ki Beni unuttuğun gibi ben de seni unutuyorum Ya Allah senle konuşuyor nasıl diyor ki unuttuğun gibi unutuyorum hmm. Anladık mı şimdi olayı siyak sibak olayı hmm. Tamam o yüzden Allah diyor ki Bugün bizim dinimizi terk ettiğiniz gibi biz de sizi terk ettik Rahub'l Asbahaniye bakın Ben onu demiştim isteyen alsın diye Bak orada e, manalarından birisini Yine mocemul mekaysul lugaya bakın Manalarından bir tanesini ne olarak vermiş unutmanın terk olarak vermiştir. Estağfurullah, i̇şte, Allahu sallallahu aleyhi ve Başka yok. bir şurur anfusena ve min seyyati amalina له, bugün 20 Ocak çarşamba El-Kavaidul muthla fi Sifatillâhi ve Esmâihil Husnâ El-Kavaidul muthla şerh derslerimizin ikinci dersi tevfik Allah Azze ve Celle'den. Geçen hafta ne dedik? Dedik ki bu hafta için ilk kaydaya giriş yapacağız. Şeyh İbni Utheymin Rahimallah'ın mukaddime kısmını anlatmıştık. Bugün dedik ki ilk kaydaya geçeceğiz. Müellif Rahimallah diyor ki Kale İbni Utheymin El-Müellif Teala Esmaullahi Teala kulluha husna. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinin hepsi en güzel, nedir? En güzel isimlerdir. Birinci kaydemiz buyurmuş. Ne birinci kaydı Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri en güzel isimlerdir. En güzel isimlerdir. Güzel isimlerdir değil, yanlış. Tamam? En güzel isimlerdir. En güzel isimlerdir. Çünkü Allah kendi isimini Kur'an'da en güzel isimler olarak vasıflamış. Güzel isim değil, tamam mı? Şimdi burada husna, Esmaullahi Teala kulluha husna diyor.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 Ee, mesela İmam El-Sifarini veya İmam El-Tahabi. Bunlar Ehl-i Sünnet alimleridir. Allah'a El-Kadim demişlerdir. Kadim eski demek, eski demek, yani eskiden kastları şu onların, bir başlangıcı olmayan, ilk demek yani tamam. Mı? Şimdi sen Allah'tan kadim olarak haber verebilirsin, Allah'a kadimdir dersin caiz. Haber babında bir şartla caiz, isimlendirmeyi kastetmiyorsan caiz.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 Ama o yapma fiilinin ismi ne? Faal mesela yapam demektir. Yefalu yapar demektir mesela. Fail şeklinde geçer ama sani şeklinde geçmez. Halbuki saniye Türkçeye çevirdim o da yapan demek. Tamam? Allah Allah hakkında haber verdiğin zaman sani olarak haber verebilirsin ama sani onun ismiyle şeklinde ne yapamazsın? Haber veremezsin. Buraya kadar anladık? Hı? Anladık elhamdülillah.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 O yüzden durum böyle olunca bu fıtrayıdır. Bu normal sosyal yaşantımızdan örnek verdim ki olayı anlayalım diye tamam mı? Yoksa meselenin bununla alakası yok. Yani Allah subhanahu ve teala diyorsa ki en güzel isimler benimdir. Sen hangi isimi düşünürsen düşün Allah subhanahu ve teala isimleri kadar güzel olamayacağına göre o zaman bu kadar güzel Allah'ın isimlerini daha alt derecedeki güzel isimlerle tefsir ettiğin zaman ne olur? Hata olur, yanlış olur.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 Şimdi e, İbn-i Rahimallah şöyle kitabına giriş yapmıştı. Oradan okuyalım, devam edelim. el Kaidetül Ula, birinci kaide. Esma allah ve Teala kulluha husne. Allah-u Teala'nın bütün isimleri en güzel isimlerdir. Ey yani, Bâliğatın fil husni gâyetehu. Yani e, artık güzellikte son noktadır. Tamam, üstü yok yani. En güzel, son noktadır. Delili, Kâle allah Teala, allah Teala buyuruyor ki, Araf suresi 180. ayette. Velillahil esmaul husna en güzel isimler Allah'ındır. Neden? Şimdi aklın ah, neden Allah en güzel isimler Allah'ındır? Şimdi geleceğiz. Ve zalika lianha mutadammine li sıfatin kamile. Neden Allah'ın isimleri en güzeldir? Çünkü içinde en güzel sıfatı barındırır. Her isim altında neyi barındırır? Bir sıfat barındırır. وذلك لانها متضمنه لصفات كامله لا نقص فيها بوجه من من hiçbir yönden eksiklik bulunmayan kamil bir sıfatı içerir herisen bu yüzden Allah'ın isimleri en güzeldir la ihtimalen ve la takdiren ne ihtimal olarak ne de takdiri olarak hiçbir eksiklik ne yok tamamiyle kamil sıfatlar içerir burada ihtimalen yani ne, ne lafsı olarak ve la takdiren ne de zihindeki manalı olarak hiçbir ne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 Diri olan, diri olan kemal olması için, kamil bir hayat olması için diride bilmesi lazım değil mi? Bir Mecnun düşün. Bu Mecnun'da hayat sıfatı var mı? Var. Peki eksik mi hayat sıfatı? Hayat sıfatında eksikliği var değil mi bunun? Neden? Mesela hayatının bir başlangıcı vardı. Bu onun için bir eksiklik. Bir sonu gelecek. Bu onun için eksiklikti, değil mi? Başka eksiklikler bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Adam diri ama o diriliğinin içinde bir ilim yok. Mecnun olduğu için adam mesela. Veya bir kör düşünün. Bu körde hayat sıfatı var mı? Var. var. Peki hayatı eksik mi? Hayatı kemal derecesinde mi? Değil. Ne gibi eksiklikler var? Bir, hayatının bir başlangıcı var. İki, hayatının bir sonu gelecek. Üç, kör. Çünkü kör hayattan bir parça, hayat sıfatından bir parça. Yine duyma. Sağ bir insan düşün. Hayat sıfatı var mı? Var. Kamil mi değil? Neden? Çünkü bir başlangıcı var. Bir sonu var ve ne? Duyması eksik. Yine zayıf, böyle felçli bir insan düşün. Hayatı var mı hayat sıfatı? Var. Ama eksik mi? Eksik neden? Kamil değil neden? Bir başlangıcı var. Bir sonu var. Ve bir de kudreti yok adamın. O yüzden Allah subhanehu ve teala'nın bakın burayı çok iyi yakalayın. Eğer bunu yakalarsanız geçmişteki tarihteki mutezile e, cehmiye fırkaları olsun Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen bidat ehli olsun. Onlara büyük reddiyeler vardır. Şimdi onlara sorduğun zaman Allah diri midir? Birçoğu diridir der. Diri dediğin zaman peki Allah'ın diriliği kemal midir? Kemaldir. Kemal der demez otomatikmen dört tane sıfatı kabul etmek zorunda. Edemezse, ederse kendi mezhebine ters. Çünkü önceden neydi bu adam sıfatları kabul etmeyen fırkadır biliyorsun. Etmezse yine kendi söylediğine ters. Çünkü az önce ne demişti? Allah'ın sıfatları kamil demişti. Doğru mu? Doğru mu? Şimdi hayat, hayatında körlük bulunan bir insanın hayatı kemal midir? Değil. Kudretsiz olan bir insanın hayatı kemal midir? Değil. İlimsiz olan bir insanın hayatı kemal midir? Değil. Hiçbiri. O zaman hayatı kemal olması için bir insanda ilim, kudret, duyma ve görme sıfatları bulunmak zorunda. Otomatikmen Allah'ın diriliğini kabul eden her fırka bu dört sıfatı kabul etmek zorunda. Cehmiye ne diyor? Allah'ın ilim diye bir sıfatı yok, görme diye bir sıfatı yok, duyma diye bir sıfatı yok, sevme diye bir sıfatı yok, kudret diye bir sıfatı yok. Mutezile de öyle değil mi? Cehmini, Safvan bilirsin. Yok diyorlar. Diyoruz ki Allah diri mi? Bunların bir kısmı diri de değil diyor. Diri de diyemeyiz diyor. Ama diri diyenlere sorarız. Şimdi diri diri değildir diyenlere başka bir şekilde yaklaşıyoruz. Ama diri diyenler diyoruz ki otomatik ben sen dört tane sıfat kabul ettin. Çünkü bu dört sıfattan bir tanesini inkar ettin mi Allah'ın diriliğine kamil dememen lazım. Çünkü onlara sorsan senin bu diri olarak kabul ettiğin Allah'ın diriliği kamil midir? Evet. Ya kaldık mı buraya? Bak bunlar çok ince noktalar. Çok ince ayrıntılar bunlar. Tamam. Şimdi o yüzden İbn-i buraya vurgu yapıyor. Diyor ki, El-hayatul musterzimetul kemali Sifat, Kamil sıfatları lazım olan, gerektiren bir hayattır. Allah subhanahu wa ta hayatı. Tamam. Ve bu sıfat, bu hayat şu sıfatları gerektirir. İlim, kudret, duyma, görme ve diğer sıfatları. Daha birçok sıfat daha gerektirir. Biz özellikle dört tane söylüyoruz. Çünkü bunlar çok açık ve zahir yani. Anladık. Okay. Başka bir örnek diyor İbni Hüseyin. Mesela el-alim. Alim, alim ismum min esma illa. Allah ve teala'nın isimlerinden bir isimdir. Mutadamminun lil ilmil kâmili leti lem yusbak bi cehlin ve la nisyan. Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinden bir tanesi de alim ismidir. Kamil bir ilmi kapsar. Kamil bir neyi kapsar? İlmi kapsar. Öncesinde bir cehalet yoktur ve sonrasına da bir ne? Unutma diye bir şey söz konusu olmaz. Şimdi ben, ilim, ben alim miyim? Evet ben Yılmaz olarak alimim. Neden? Bildiğim şeyler var. En azından bu odanın bir oda olduğunu biliyorum. Doğdu, ya, şu an yaşadığımı biliyorum. Bunların hepsi ilimdir. Yani. En basit şey bile insan için nedir? İlimdir. Şunun kağıt olduğunu biliyorum. Bir i̇ki kere ekinin olduğunu biliyorum. Hepsi ilim bunlar. Benim ilmim var ama benim ilmim eksik. Neden? Çünkü her bildiğimin öncesi neydi? Cehalet. Ve her bildiğime bir unutma söz konusu olabilir değil mi? Bu benim için eksik. Ama Allah subhanahu wa ta ta'ala öyle değil. İliminin bir başlangıcı yok. İliminin öncesinde cehalet yok. Ve sonsuzdur ilmi ve unutma diye bir şey de söz konusu olmaz. Peki bu alim ismi hangi sıfatı kapsar? İlim sıfatı. O yüzden ne dedik her isim ne? Bir sıfatı içerir. Tamam, mı? Burayı da anladık. Buna şimdi ayetler örnek veriyor İbn-i Diyor ki, قال Teala. Allah subhanehu ve teala buyurmuştur ki, اِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّي ف۪ي كِتَابٍ Onun ilmi Rabbimin yanında kitaptadır. Lâ Rabbi ve la ya رَبِّي Rabbi, يَنْسَى Benim Rabbim unutmaz, benim Rabbim şaşmaz, unutmaz, benim Rabbim şaşmaz ve ne? Unutmaz. Tamam. Ne diyor şimdi? İlmuha inda Rabbi. Onun ilmi benim Rabbim katındadır. La yazillu Rabbi ve la yansa. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Şimdi buradaki ilim ne? El ilmul vasi'ul muhiytu bi kulli şeyin cüm cümleten ve tafsile. Bu ilmi bütün şeyleri toplu ve tafsilli ayrıntılı olarak ne yapmıştır? Kuşatmıştır Allah'ın ilmi. Sevaun ma yetealleku bi ef'alihi ev ef'ali ibadihi. İster bu ismi şey buf Allah Subhanahu Taala'nın bu ilim sıfatı. İster kendi yaptıklarıyla alakalı olsun, ister kullarının fiilleriyle alakalı olsun, bütün her şey ne atmıştı bu ilmi kuşatmıştır. Kale taala Allah Subhanahu Taala yine buyuruyor ki kaç dakika oldu yirmi Ve indahu mafatihul gayb onun katında onun katındadır kaybolan anahtarları la ya'lemuha illa hu onu ancak kim o bilir ve ya'lemu ma fi'l berri. karada olanı bilir vel bahri ve denizde olanı o bilir ve ma tesqutu min varaqatin illa ya'lemuha bir yaprak düşmeye görsün mutlaka ne yapar onu bilir ve la habbatin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la illa fi kitabim bin diyor ki yerin karanlıklarındaki taneyi sonra yaş kuru hangisi olursa olsun ne yap hepsi apaçık bir apaçık bir kitaptadır. Yine Allah Sübhanü ve Teala buyuruyor ki: "Vememin daabetin fil ardi illa ala'llahi riskaha." Yani yer yüzünde her bir canlının onun rızkı kimedir? Allah'ın üzerinedir. Yani Allah onu rızıklandırır veya mustakar raha onun durduğu yeri bilir. Onların durdukları yeri bilir. Karargahlarını bilir ve aha Sonunda ee, yani e, sonda döndürüleceği mekanı da bilir. Kullum <gülüm> fi kitabim mübin. Hepsi apaçık e, kitaptadır. Tamam Yani sonunda bırakılacağı mekanı da bilir. Durdukları yere de sonunda dönecekleri bırakılacağı mekanı da bilir. Yine Allah subhanehu ve teala buyuruyor, buyuruyor ki يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِلُونَ Diyor ki o yerde ve gökte ne varsa hepsini bilir. Veya alema ve vurduğunuzu da gizlediğinizde ne yapar o? Bilir. Vallahu aleyhimun bi'datis sudur. Allah e, zati suduru bilir. Şimdi ayetteki zâtis sudur ne demek? zati sudur sahibeti sudur demek Yani e, sudur sahipleri demek. Sudur ne demek? Sudur ise kulub demek, kalpler demek. Yani kalplerde olanları bilir. Kalplerde ne olur insanın vesveseleri, niyetleri. Değil mi? Ee, kibri, e, tevekkülü hepsini Allah subhanehu ve teala ne yapar ee, bilir. Yine şimdi diyor ki misalün sadece bir misal daha diyor i̇bn Teymiye. Mesela Ar-Rahman. Rahman ismun min esma illahi teala Allah subhanehu ve teala isimlerinden bir isimdir. Mutadamminun lil rahmetil kamiletilleti "Kâl anha Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil bir neyi kapsar bu içinde? Hangi sıfatı kapsar? Rahman, rahmet sıfatını kapsar. Ki onun hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu bir kıssa, sadece burada şahit kısmını almış bu elif. Kıssa şu, işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e öbürümlü hattattan geliyor Halis Bukhar'da. İşte esirler getiriliyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Esirlerin arasında bir tane kadın var. Bu kadın hangi çocuğu bilse onlara olan merhametinden hemen tutuyor. Bir tanesini bağrına basıyor, emziriyor ufak çocukları, kadın. O kadar merhametli ya başkalarının yabancı çocukları yani düşün diyor ki ne bir sasram sabi bu kadın diyor oğlunun ateşe gitmesinden razı olur mu hayır diyorlar diyor ki işte Allah'ın hani yani düşün ki bu kadar yabancılara bu kadar şeyse kendi çocuğuna kimdir nasıldır diyor ki işte Allah'ın rahmeti bu kadının çocuğunu olan rahmetinden yani Allah'ın kullara karşı rahmeti bu çocuğun bu kadının çocuğunu olan rahmetinden daha büyüttür diyor tamam. O yüzden Rahman bu demek. Ee, şimdi hemen bu, bu Rahman hakkındaki ayetlere de verelim. Sonra Rahman ve Rahim biraz tefsir edelim inşallah. Şimdi diyor ki Allah Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor: ve rahmeti, vasiyat, kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Hep bu ayetleri, bu örnekleri neden veriyor? Bak hep bir isim veriyor. Sonra ne yapıyor? O isimle alakalı sıfatları örnek veriyor ayetlerden. Demin bir tane hadis verdi işte rahmet sıfatı ile alakalı. Yine ve kâle an dua'il melaiketi lil müminin yani meleklerin müminlere duası hakkında şöyle buyuruyor. Rabbena, melekler diyor ki Rabbena ey Rabbimiz vasil ete kulle şeyin rahmeten ve ilme. Rahmet ve ilim olarak her şeyi ne yaptın? Kuşattın. Tamam Burayı anladık. Şimdi ahli. Şimdi Rahman Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Neyi içerir? Rahmet sıratını içerir. Tamam mı? Alimler Rahman ismi ve Rahim isminin iştikakları yani türemesi hakkında ihtilaf ediyorlar. Rahman ve Rahim bunlar nereden türemişler? Hakkında ihtilaf ediyorlar. Bu iki isim Rahmet'ten mü türemiştir yoksa böyle değilim de. Şimdi Rahmet nedir? Bir sıfattır değil mi? Rahman ve Rahim bunlar nedir? Birer isimdir. Rahman ve Rahim olan şey Rahman ve Rahim isimler Rahmet'ten mü türemiştir yoksa Durum böyle değil midir? Bunu da ihtilaf etmişler herhalde. Burayı anladık. Şimdi burayı daha iyi anlayacağız. Şimdi, şimdi bu konuda İbn-i zikrettiği çok ilmi ince bir ayıntı var. Buraya dikkat edeceğiz. i̇bn Kayyım Kayyum rahim Allah diyor ki Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Dikkat edin Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Şimdi bu Allah'ın ismi Rahman. Rahman. Bu Rahman isim. Diyor ki bu Rahman ismi neyden türetilmiştir? Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Bu sıfat da nedir Rahi? Nedir bu sıfat? Rahmet Anladım. sıfatı. Tamam Rahim ise diyor, dikkat et. Buraya yakalayın. Bak burada çok ince ve ilmi ayrıntı var. Eğer burada inceliği kaçırırsanız, yani dersin arasında biraz dikkat dağılırsa mevzu kopabilir. Çok ince bir nokta var. Şimdi bak. Rahman is ismi diyor ki İbn-i rahmetten türemiştir. Sıfattan türemiştir. Bu sıfat nedir? Rahmet sıfatı. Rahim ismi ise sıfattan değil de fiilden türemiştir. Şimdi düşün. Bu benim elim. Bu el, benim sıfatım mı fiilim mi? Fiilim. Sıfatım. Sıfatım. Herhangi bir fiilim değil. Ha. Benim ilmim sıfatım mı fiilim mi? Sıfatım. Ama yürümem. Benim... E, sıfatım mı, fiilim mi? Fiilim. Değil mi? Fiili bir sıfatım. Zati bir sıfatım değil. Şimdi el benim sıfatım mı? Sıfatım ama hangi sıfatım? Zati sıfatım. Doğru mu? Yürme de benim sıfatım mı? Sıfatım ama fiili bir sıfatım. Değil mi? Bir fiil işliyorum. Anladık burayı. Şimdi İbn-i Kayyum Rahimullah diyor ki Rahman ismi sıfattan türemiştir. Bu sıfat nedir? Rahmet sıfatı. Rahim ismi ise fiilden türemiştir. Bu da şu demektir. Yani Allah kullarına karşı rahmet fiili işler. Yani rahmet eder kullarına. Tamam mı? O yüzden diyor ki Rahman zatî sıfattan türemiştir İbn-i Dikkat et. Rahman ne? Zatî sıfattan türemiştir. Bu zatî sıfat da bütün mahlukatları kuşatan rahmet sıfatıdır. Şimdi Allah Subhanahu ve Taala'nın fiilleri bazen olur bazen olmaz. Doğru mu? Mesela Allah Musa Aleyhisselam tur dağına gelmeden geldiğinde ona bir şeyler söyledi. Gelmeden önce söylemiş miydi? Söylememişti. Bak demek fiillerini dilediği zaman yapar, dilediği zaman yapmaz. Doğru mu? Doğru. Yine mesela Allah'ın inme sıfatı var. Gecenin üçte birinde dünya semasına iner diyor hadiste. Gecenin üçte birinde demek ki inmiyormuş. Demek ki fiilleri dilediği zaman yapıyor, dilediği zaman yapmıyor. Burası doğru mu? Ama sıfatlar böyle mi? Yok. Sıfatlarda dilemesi diye bir şey söz konusu yok. Yani Allah bazen bilir, bazen bilmez. Bu olur mu? Böyle bir şey olmaz. Allah'ın şimdi el sıfatı var. Biz bunu Kur'an'da biliyoruz. Şeytan ne diyor? İki elimi yarattığımı secde etmekten alıkoyan nedir seni? Eli var bizim elimize benzemez. Peki bazen eli var bazen eli yok olur mu? Olmaz. olmaz. O zaman fiillerinde dileme dileme var. Bazen fiilleri var bazen yok. Ama sıfatları ne? Böyle değil. Her zaman ne var? Sıfatları mevcut. mevcut. Buraya yakaladık. İzati sıfatla fiili sıfat arasındaki farkı. Tamam Şimdi buraya aklınıza tutun. O yüzden İbn Kayyim diyor ki, eee İbn Kayyim rahimehavat diyor ki Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Bu sıfat rahmet sıfatıdır. Rahim ise fiilden türemiştir. Bu da şu demektir. Yani Allah kullarına karşı rahmet fiili işler, yani rahmet eder. O yüzden diyor ki Rahman Rahman zatî sıfattan türemiştir. Bu zatî sıfat da bütün mahlukatları kuşatan nedir? Rahmet sıfatı. Şimdi Allah subhanehu ve teala'nın rahmeti şu an kafirleri bile kuşatmamış mı? Kuşatmış. Yemek yiyorlar. Zenginler. Gözleri var. Değil mi? Yürüyorlar. Bak bu Allah subhanehu ve teala'nın zat-i sıfat. zat sıfat nedir? Zat-i sıfat da çok geniştir. Yani fiil sıfat gibi böyle dilediği zaman ediyor, dilemediği zaman değil. Tamam. O yüzden bak zat sıfatı olduğu için Rahman diye İbni Kayyım. zat sıfattan geldiği için hepsini kapsamıştır diyor. Hepsini. Bütün her hepsini Kapsamıştır. E bundan dolayı zaten alimlerin birçoğu Rahman ile Rah Rahimi anlatırken ahı, ne diyorlar? Bak şimdi Rahman kafir, mümin herkesi bütün yaratılmışları dünyada ne? Kuşatmıştır. Rahim ise ahirette müminlere hastır diyorlar alimler. Anladık? Bunu bak bunu çok duyarsınız. İşte bundan dolayı zaten baktığımızda Rahman Rahime göre daha ney? Mübalağlıdır. Ahi. Rahman Rahim'e göre daha geniştir. Daha mübalağlıdır mana olarak. Bunun birçok sebebi var. Bak bu sebepleri biraz anlatalım. Şimdi Rahman mı daha geniş mana, daha mübalağa, daha böyle üstün veya daha böyle geniş mana içerir? Yoksa Rahim mi? Tabii ki Rahman. Her ne kadar ihtilaf varsa diğer ihtilaf çok zayıf. Şimdi bunun sebepleri var. Bakın anlatalım. Şimdi Akay. Rahman'a bakın. Şimdi bu Rahman ismini aklınızda tutun ve unutun. Ne demek aklınızda tutun ve unutun? Aklınızın bir köşesinde kalsın ama dikkatinizi buraya verin. Tamam mı? Aklınızın bir köşesinde kalsın. Bunu mevzu olarak bir kenara bırakın şimdi. Rahman. Şimdi bak ahire. Eee... Şu ne? Üstün. Değil mi? Doğru mu? Üstün hareket olarak. Değil mi Kur'an'da? Bu ney? Cezim. Cezim. Bu ney? Elif. Uzatma yani met harflerinden. Uzatma harfi elifle. Bu da ne? Nun harfi. Doğru mu? Evet, doğru. İşte eğer herhangi bir kelime, buna faalan kalıbı diyoruz. Herhangi bir kelime şu kalıptaysa mübalağa ifade eder. Bak şimdi rahimi yazalım. Rahim. Rahim. Bakın şimdi. Rahim. Tamam. Rahim. Şimdi. Arap dili edebiyatında belagatta bir kaydeder. Eğer herhangi bir kelime şu kalıba uyarsa o kelime mübala, Manası böyle mübalalı bir mana ifade eder. Anladık mı burayı? Şimdi bakalım. Rahman, Rahim bu kalıma uyuyor mu? Şimdi ilk harfine bakalım. Rahim. Uydu mu? Uydu. Üstün. Rahim ne? Üstün. Doğru mu? İkinciye bakalım. Cezim olması lazım. Hede. Oldu mu? Oldu mu rahimde? Olmadı. Ne var? Keser. O zaman bu iptal. Rahim bu kalıba ne? Uymuyor. sırasıyla mı olacak? Sırasıyla Aynen. Çünkü böyle yüzlerce kelime var Arapçada. Belki binlerce kelime var. Hepsi mübalağa ifade eder. Bu kalıptır. İstisna yok yani. Tamam Şimdi. Şimdi bakalım. Rahim. Man, tamam rahman. Şimdi ilk harfine bakalım, uydu mu? Uydu. Uydu. İkincisine bakalım, uydu mu? he Uydu. Uydu. Elif, uydu mu? Tabi. Şimdi bu mimle bizim alakamız yok, tamam? Bu mimin hareketiyle ama burada Elifle. Uydu mu? Evet. Uydu. Nun, uydu mu? He? Uydu. Bak. ...rahman, atşan, mel'an, gadban... ...bir sürü örnek verirsin. Var Arap diyor. Yüzlerce. Şeb'an. Tamam. Şimdi o zaman bu, bu kalıbın ismine ne diyoruz ahi bu kalıba? Fa'lan kalıbı. Unutma bunu. Fa'lan. Fa'lan kalıbına uyan her kelime Arapçada. ...mesela bir kitap okuyorsun, hikaye okuyorsun, ayet okuyorsun, hadis okuyorsun... ...bir Arap'ın bir kelamını işliyorsun. Sana bir kelime kullandı ve o kelime... Bu kalıba uyuyor, o kelime mübalağa ifade eder demek. Şimdi, Rahim ne demek? Merhamet eden. Rahman da merhamet eden değil mi Türkçe'ye çevirdiğimizde? Ama bu kalıba uyduğu için ne diyoruz? Çok fazla, geniş merhameti çok geniş olan. O yüzden diyoruz Rahman e, bütün mahlukatları kuşatır. Rahim ise müminler anstır. Çünkü Rahman çok daha geniş manaya içerir. Anladık? Ne? Bak mesela bir örnek vereyim size. Şimdi bak. Gadebe. Gadebe. Bak şimdi. Gadebe. Gadibe ne demek? Gadibe kızdı demek. Bak kızdı. Türkçe karşılığı. Tamam. Gadibe ne demek? Kızdı. Şimdi bu gadibeyi kızan diyelim buna. Gadeb dersin. Gadebun. Ne demek? Kızan. Ama kızmaktan patlayan kızmaktan dolmuş. Bana burama geldi derler ya Türkçede. Elini böyle adam burnuna getir. Burama kadar geldi der. Onu ifade etmek için ne yaparsın bu kelimeyi? Az önceki falan kalıbını alırsın. Falan kalıbı neydi? Bak şimdi. Birincisi neydi? Üstündü. Üstündü. Elif. Yani. Şu Dört tane. Tamam? Şimdi bunu bunu buraya alalım. Şimdi ilki doğru. Doğru mu? Evet, doğru. İkincisi ne? Uydu mu? Uymadı. Bunu sil. Şunu şuraya koy. Şimdi bir de Elif lazım değil mi? Elif lazım. Elifi de koy buraya. Başka ne eksik? No. Nun eksik. Koy buraya. G ne oldu? Gadban. Gadban ne demek? Çok kızan. Git herhangi bir sözlüğe bak. Gadban'a çok fazla kızan diye görsün. Manasın. Bu istisnasız böyle mi? Bu kaydedir böyle. Tamam Bu kaydedir. Bunu gördüğün zaman böyle yakalayacaksın. Bak şimdi örnek verelim, bir başka da örnek verelim. Şimdi e, ateşe, ateşe, ateşe ne demek? Susadı. Sus, susayan da de ateş dersin. Ama sus çok susadın. Susamaktan ölmek üzereyim gibi. Artık adam yani çölden gelmiş saatlerce güneşin altında. Ona ateşe de ateş denmez. Atışan denir. Çok şey yapan. Peki bunu. O kalıba nasıl alacaksın? Hayır kalıyor. Nasıl alacaksın? Geliyorsun şimdi. Vur bunu. Şimdi at a'ya bakıyorsun uyumuş mu? Uyumuş. T'ye bakıyorsun uyumuş mu? Uyumamış. Sil şunu. At yap. Doğru mu? Doğru. Başka ne eksik sonunda? Bu bu bu ikisi her zaman kelimenin sonunda olacak bir de kuraldır tamam? Sonuna atşa uzat. Ne oldu? Atşa. Neyi de getir? Atşan. Git sözlüğe bak atşan. Göreceksin ki atşan çok susayan demek. Bak sözlükte atışa bak, dilde Arap dillerine git atışa bak, atışı görürsün ki susayan demek. Ama atşana bak çok susayan. Kadibe kadibe bak kızan görürsün. Kadıbana bak çok kızan. Şebaya bak, şabiye bak e, do, e, e, doymuş demektir. Ama şebana bak doymaktan karnı patlamış demek. Anladık burayı. Şimdi o zaman bir insan dese ki Rahman, Rahim'den daha mübalalı daha geniş mana olduğunu delilini deriz ki elimizde birçok delili var. Bir tanesi de şu, Rahman faalan kalıbındandır. Faalan kalıbı da Arap dilinde ne ifade eder? Mübalağ. Mübalağ. Gidin Bismillahirrahmanirrahim'e anlatan selef tefsirlerine bakın. Sayfalar cihazı görürsünüz. Rahmanirrahim'e anlatın. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri hiçbir şeye benzemez. Sıfatları hiçbir şeye benzemez. İsim sıfat ilmi dünyadaki hiçbir ilme benzemez. Ben 40 senedir isim sıfat ilmi okuyan insan biliyorum. 40 senedir. Daha adamın bir sürü eksiği var. 40 senedir. Alimem de. Biliyor çünkü bitiremezsin. Allah seni tevhid dairesinde tutacak isim sıfat her zaman söylüyor. 10 dakikada anlatırsın. Öğrenirsin tevhid ehresindir. Ama işin ilmi çünkü Allah subhanehu ve teala ilmini azametini kimse değer ve biçemez ki ona bitirsin bunu. Bitiremezsin. Kıyamete kadar oku isim sıfat ilmini bitiremezsin denizler e, mürekkep olsa ve bir o kadar daha ziyade etsek diyor Allah, Allah'ın kelimeleri bitmez. Neden Allah'ın kelimeleri bitmez? Çünkü Allah'ın kelimeleri neyinden? Sıfatlarından değil mi? Bak sıfatlarını bitiremezsin sıfatların değil mi? Bitiremezsin kıyamete kadar. O zaman bu birinci kayda. Şimdi şimdi sana soruyorum e, Emrah kardeş. Allah'ın Rahim ismi mi daha balalıdır Rahman ismi mi? Delinin ne? Çünkü Rahman falan kalınlandı. kalınlandı. Çok güzel. Burayı anladık? Yine bugün e, şey taşıyacağız herhalde. Dakika kazası. Beş dakika kaldı. Evet. Şimdi bakın akıllar. Bizim bir delimiz daha var elimizde. Rahman sıfatının rahimden daha ne olduğunu? Daha Bakın şimdi yazalım şuraya. Rahman değil mi? Bu da Rahim. Şimdi bunların kelime kökleri nedir biliyor musun? İkisinin ortak bir kelime kökü var. Bu da ne? Rahime. Rahimeden alınmış. Yani rahman Rahimeden gelir. Rahim de Rahimeden gelir. Yani Ra, Ha, Mim harfidir kökü. Bu iki kelimenin kökünü sorsa bir insan Tahtayı güzel çekiyor değil mi şu an? O, okunuyor ya. yani. Tabii. Şu iki kelimeyi sorsam kökü nedir? Hani mesela diyorsun gitmişler. Ler falan hep ektir değil mi? Değil. Niş falan hep ek, ektir. Kökü nedir? Gittir. Bunun gibi Arapçada da böyle. Kökü nedir bu? Budur yani kökü budur. İkisi aynı şey zaten. Burada bitişik yazdım. Burada ayrı şey yazdım. Bu ikisi birdir. Şimdi rahime. Şimdi bakın Arap dil edebiyatında dilde yine belagat ilminde bir kayda var. Eğer bir kelimenin... Şimdi ikisi de merhamet etme. Merhamet etme demektir. Bu da etmek. Mana olarak aynı. Ama dedik ki bu bundan daha mübalağalıdır. Birinci sebebi neydi? Demin anlattık. Bu falen kalıbında. Bir sebep daha var. O da nedir? Yine dilde kaydedir. Eğer iki kelime aynı kökten geliyorsa bak birinci kelime ikinci kelime ikisi de ne? Aynı kökten geliyorsa kayde. Devam ediyorum. Eğer iki kelime aynı kökten geliyorsa ve bu köke harfler eklenmişse hangisine daha çok harf eklenmişse, hangisine daha çok bina eklenmişse o manada daha çok değer kazanır. Şimdi bak bu kökleri buradan çıkaralım ikisinden de yani şu ra, ha, mim harflerini çıkaralım bakalım geriye ne kalıyor. Şimdi bak ahi. İlk ilk e, harf olan şurayı Rahman'dan çıkaralım. Çıkardık. Ne kaldı? Ham. Değil mi? H Man. Doğru mu? Doğru. <gülüyor> hey de çıkar. Ne kaldı? Man. Man. Mim'i de çıkar. Ne kaldı? An. An. O zaman neymiş? An. Doğru mu? İki tane. Rahime dön şimdi. Hiçbir şey kalmadı. Bak şimdi. Kal kalmadı değil kalıyor. İyi kalıyor. R'yi çıkar. Heyim kaldı. H'yi He çıkar. İyiyim kaldı. Doğru mu? M çıkar. Ne kaldı geriye? Y. y kaldı. Doğru mu? Buna demek ki Rahman'a iki tane eklenmiş. Rahim'e bir, bir tane eklenmiş. Bunun belagattaki ilmi tarifi ne? Ziyadetül mebna tedullü ala ziyadetül manâ. Bina edilen şeydeki ziyadelik manadaki ziyadeliye delalet eder. Anladık? Mesela tahir temiz demek. Tahur, mesela Tahir temiz demek. Ee, çok mu? Tabii, mesela Tahara'dan gelir. Mesela Tahir temiz demek. Buna sen ziyade yap, mana olarak görürsün ki daha çok. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Tahir, Hir, Tahur. Şimdi bak, bir, iki, bir, iki, üç, dört art. Bir, iki, üç, dört art. Tahur yine Tahir'den daha mana ifade eder. Neden? Çünkü Vav, Elif'ten daha kuvvetlidir. Bunlar hepsi Arap dilinden marıftır. Yani birçok buna benzer şeyler var. Tabi bunların hepsi e, uzun bahisler, ezberler, tefsirdeki kaideleri okumaktan e, ancak kişi bunları fıkk edebilir. Yoksa bunlar direkt başlangıç olarak e, biraz karışık gelebilir ancak ama e, işte biz de zaten e, kopyala yapıştır yapıyoruz. Abimlerden. Yoksa öyle işin ehli olduğunuz için değil. Ama bunları fıkh etmek lazım. Bak, bak, ilim talebesi eğer bunlardan gafil olursan. Şimdi bunlar sana ilk etapta basit gelebilir. Allah subhanahu ve Teala ne diyor? Biz bu kitabı Arapça indirdik. Anlayasınız ya. Şimdi Resul bütün ayetleri tek tek tefsir etmiş mi etmemiş mi? ehl Sünnet arasında ihtilaf var. Tercih edilen görüş etmemiş. Çünkü etmiş diyen bir insan diz ki o zaman sen bütün kelimeleri tek tek tek tek her kelime ayet hakkında bizzat onun hakkında hadis yeter deriz, getirilemez. Etmemiş ve bu Allah da Sübhanu ve Teala ne diyor? Biz bunu Arapça indirdik ki tedebbüre edesiniz diye iyice. Şimdi Allah Sübhanu ve Teala'nın kelamı bizim gibi serseri kelamı değil. Biz ağzımıza geleni söyleriz. Bunu her zaman söylüyoruz. Bizim Türkçemiz. Arapça da Türkçede allame olsak, Arapça da allame olsak biz bedevi insanlar sayılırız tabir-i Kastım şu bedevilikten. Yani ağzımızdan ne çıkıyorsa söyleriz. Allah'ın kelamı böyle değil. Neden Allah Sübhanehu ve Tealayı düşündünüz mü? Bak Allah Sübhanehu ve Teala neden bazı ayetler diyor ki getirin bakayım bu Kuran'ın mislini veya bu surenin mislini veya e, bu ayetin mislini getirin bakalım diyor. E şimdi ben diyelim ki bir tane ayet yazdım al getirdim deyin. Kim bana karşı çıkabilir? Getirdim nasıl, nasıl karşı çıkacağım ben? Ama getir bir Arapçada uzman senin o götürdüğün getirdiğin cümlede ayet yazdığın kafamdan yazdığın cümlede binlerce hata binlerce Hikmetsiz söz bulabilirsin. Ama Allah'ın öyle değil. Boşuna Allah meydan okumuyor. O yüzden o günkü Şii, Şairler, Araplar hepsi de ona kaldılar. Hiçbirisi itiraz edemedi. Hiçbirisi getirmeye bile yeltenemediler. Helak oldular gittiler bunlar. Birçoğu İslam'a döndü. Çünkü hayatında böyle bir Kur'an, böyle bir kelime işitmediler. Cinler, böyle, cinler bile duyduğunda şoka girdiler. Böyle bir kelam, böyle bir dil, böyle bir ee, muazzam, hikmetli sözler yok. Hiçbir dünyanın hiçbir şeyinde. O yüzden bir müşriğin, bir dinsizin, kafirin, tavutun İslam'a dönmesi için Allah kelamının, tefsir ilminin ilminden bir parça bilmesi dahi yeter insana. Allah'ın azametini, kelamının azametli olduğunu anlayacaktır. Bu onu kıyamete kadar ayakta tutacaktır. Dünyadaki hiçbir şey, düşünsene elinde bir kitap var ve o kitap elinde. İki elinin arasında Allah'ın kelamı var, sıfatı ya. O mürekkepler, sayfa olarak söylemiyorum. Yani onun... E, kelamını bize ibare eden lafızlar var orada Allah'ın sıfatı bu çok büyük bir şey yani. ha, tabii, bak, bunların, bunları bizim ehli sünnet alimlerimiz tefsirlerde anlatmış tarih boyunca konuşmuş bunları bidat eline münakaşa olarak silah olarak kullanmış sen çok basit görüşün, Ha ben bu kadar Müslüm'den hadis getirdim bak çözdüm bittim olayı mevzuyu ispatladım değil adam senin aklını alır iki dakikada hayalini suya düşürür neydi o hay, hayalin ben bütün şüphelere karşı gelebilirim. Ben bütün şüpheleri çözdüm zihnimde. Ehl-i sünneti savunacağım. İşte bu hayalini elinden alır senin. Eğer meseleleri ilmi olarak fıkh etmezsen, bunları anlamazsan, sen etrafı gürlük gülistanlık zannedersin. Zannedersin ki ben ilmi anladım, çözdüm. Bukhari ne kadar rahat anlaşılıyor, Müslüm ne kadar rahat anlaşılıyor. Bak ben meal okuyorum, kitap okuyorum, Kur'an okuyorum, kendim anlıyorum. Sen anladığını zannedersin. Her zaman örnek veriyoruz. Senin en güçlü zannettiğin cari hadisi var ya Allah semadır diye. Onu bile adam iki dakikada çürütebilir. İlim, kaide, kural olmadığı zaman. Alimler bunları boşuna yazmamış. Alimler bunları boşuna insanların önüne sermemiş. Bunların hepsi bir miras. Tarih boyunca elden ele gelmiş. İmam Mücahit ne diyor? Ben diyor Kur'an'ın baştan sonra iki kere, bazı rivayetlerde hatta 10 e, kere, hatta bazı rivayetlerde allah varım Alem 300 kere i̇bn Abbas'a sundum diyor. Hiçbir harf, hiçbir e, kelime, cümle yok ki tek tek durdurup sormuş olmayayım diyor onun hakkında. Sahabeler var Bakara'yı 8 senede anlayan, bilmem 10 ayeti kaç senede anlayan. Bize tuhaf geliyor değil mi? Biz bir meal, meal okuyorduk, 2 ayda bitirdi işte Kur'an. Işte. Neden bunlar Bakara'yı 8 senede anlamış acaba? Neden e, tane tane her cümlede sormuş? Halbuki apaçık değil miydi o cümle? Tabi Kur'an... Külli mana olarak apaçık zaten ama ilmi manalarına inceliklerine inmek istediğin zaman işte olay değişiyor. İlmi kaideler, kurallar geliyor. O yüzden biz diyoruz alimler, alimler, alimler. Alimler olmazsa biz onların ayaklarının altını öpmek zorundayız. Eğer bu alimler olmazsa biz helak olup gideriz. Bu asıl külli mana budur. Yani Allah'ın tayin ettiği mana budur. Biz o yüzden biz alimlerimize hürmet gösteririz. Onlarsız olmaz. Bu ilim onlarsız öğrenilmez onların selefin fehmine dönmeden helak olursun. Bir günlük selefi bir insan 10 senelik bir imamla konuştuğu zaman üstün çıktığı için zannediyor ki etraf gürültü dilisanlık ben bütün ayet hadisleri fükettim anladım olay böyle değil. Eğer sen Allah'ın dinini savunmak istiyorsan bidat ehline karşı ilmi mücadele etmek istiyorsan illa da alimler illa da alimler illa da alimler illa da selefin fehmi fehmi fehmi. Anlamasan kıyamete kadar helak olursun. Etrafındaki insanlar cahil olduğu için, sana cevap yetiştiremedikleri için sen de zannedersin ki ben bu ilmi çözdüm. Halbuki her zaman söylüyorum, Said Fevde gibi veya Hasan-ı Sakkaf gibi veya bunlara benzeyen sapıklar gibi 3-5 tanesine Türkçe öğreteceksin. Türkiye'ye salacaksın. 10 senede bütün ben ehli sünnetin sünnetim, selefim diyen insanları ifsad eder. İlmi. Hepsini ifsad eder. Bir sürü insana sapıtır getirir. Çünkü biz etrafımızda muhalif İlimle doğru düzgün uğraşan insanları görmediğimiz için, ilmi bize şüpheler gelmediği için zannediyoruz ki olay bu kadar basit değil. Biz her zaman söylüyoruz. Bu Kur'an'ın gelmesine bile vesile olan, Kur'an'ın gelmesine bile vesile olan seleftir. İlk üç asırlı sahabe tabin, tabe-i tabindir, alemlerimizdir. Bir insan gelir der ki onu biz indirdik biz koruyacağız. Yani, onu biz indirdik biz koruyacağız ayeti var ya. Onu da, onu da bizim buraya gelmesine vesile olan alimler. Değil mi? Ben derim ki, onu biz indirdik, biz koruyacağız. Birisinin sokmadığı ne malum Kur'an'a? Anladın mı mantığı? O yüzden döneceğin tek bir, hani bizim Türkçede bir lafız var. Neydi e, bilmem kimin en son döneceği yer? Kürkçüdük kanıdır. Öyle bir, neydi o? E, buna benzer bir lafız var. Yani alimlerin fehmidir. Olmadığı müddetçe her zaman batarsın. Biz o yüzden diyoruz ki, gelin Selef'in fehmine dönelim, ayetleri nasları onlarla anlayalım. Ya sen aydın olayım ben, genel olarak tevhidin kalıplarını bileyim, hayatımı yaşayayım, işime gücüme gireyim diyorsan zaten bu çok büyük bir şeydir ve sen bununla cennete girmen için de yeter. Ama sen diyorsan ki ben bu ilme kendimi adamak istiyorum veya bu ilmi ayrıntılı olarak öğrenmek istiyorum, fehmetmek istiyorum, tek bir menheç var. O da Selef'in koyduğu menheçtir, alimlerin fehmidir, ve belli kitaplardır. Ne kitap okuyacağını sen tayin edemezsin. Sen istediğin kitapla ilme başlayamazsın. Bugün biz doktora gittiğimizde diyoruz ki, doktor bey, oğlumun neyi var? Niye soruyorsun ki abi sen doktora? Oğlunun neyi var? Bir kendini tespit et. Ama neden? Oğlun senin çok değerli. Ya bu dinin bu oğlun kadar değeri yok mu ya? Ehline sormuyorsun da. Hastalığa gelince ehline soruyorsun da doktora. Yani bu dinin, bu senin oğlun kadar değeri yok mu ki sen gidip alimlere sormuyorsun bir insanın bak bir insanın guraba'dan bir kitap alıp kafasına göre bir kitap alıp ben bunu okuyacağım demesi bile hatadır. Gidersin o guraba'da kim var şu an Abdullah yolcu hocamız var. Gidersin ona sorarsın hocam ben sizin kitapları almak istiyorum. Hangisinden tavsiye edersin? onu bile sormak zorundasın. Ama biz dediğimiz gibi biz bedevi olarak yetişmişiz ilimde kimseyi taktığımız yok kafamıza göre ilimleri okuyoruz vesaire vesaire. O yüzden ahire bunlar ilim bu kadar basit değil. Ama ilimi çok alçalttılar. Emrah kardeş, yani ayakların altına aldılar elimi. Herkesin öğrenebileceği ve herkesin bir ayda, bir senede, iki üç senede çözebileceği bir malzeme olarak insanların ziline sıktı. ilim böyle değil. O kadar geriyiz ki, o kadar geriyiz ki, vallahi her okuduğumda, her sayfa karıştırıldığında ne kadar cahil olduğumu anlıyor. Anlarsın. Eğer bir insan okuduğunda cahil olduğunu anlamıyorsa, ve cahilliğinin farkına varmıyorsa en büyük cahil adır. O zaman demek ki o ilmin kokusunu alamamıştır. Selef ne diyor? İki dakika mı var. Hı hı, dakika. Selef ne diyor? İhtilafı bilmeyen fıkhın kokusunu alamaz. Görüşleri bilmeyen fıkhın kokusunu alamaz. Bu kişiden fetva sorulmaz. Vesaire vesaire. Şimdi o iki dakikaya da ee, e, son sığdıracağım şey şu vakit. Soruyorum. Şimdi bu ders bitmedi tabi. Ben bitmeyeceğini de tahmin ediyordum. Ne yapalım ikinci bir kaset koyalım mı? Sen bilirsin. Buna ikinci bir kaset daha koyalım. Tamam mı? Şimdi hemen şu iki dakikayı da şu, şununla tamamlayayım. Çünkü yarım da kalsa hoş olmuyor. Şimdi diyoruz ki köke eklenen şeyleri biliriz. Tabii bu da bir bedevi usulüyle anlatmaktır aslında. Yoksa ilmi ibadelerle tam anlatmıyorum. Yani anlayabileceğiniz seviyeye indirmek için tamam mı yoksa? Bunun ismi neydi bu kaydenin? Ziyadetü'l-mebna tedullâ alâ ziyadeti el Bin, Bina ettiğin şeydeki ziyadelik manadaki ziyadeliği gerektir. Burada rahime Rahman'da Elif ve Nun ziyade olmuştur. Rahim'de Ye ziyade olmuştur. O yüzden Rahman daha genel mübalağındır. Tamam